Milena'ya mektuplar. Franz Kafka. Meghan Huntamays Otobuğu Pansiyonu. Sevgili bayan Milena, size Prag'dan, sonra da Meghan'dan yazmıştım. Karşılık vermediniz. Gönderdiğim o pusulacıklara karşılık beklemem gereksiz biliyorum. Yazmadığınıza bakılırsa iyi olmalısınız. Bizler çoğunlukla iyi olduğumuz zaman susarız. Böyleyse sevinmem gerekir. Bir şeyden kuşkulanıyorum yalnız. Onun için yazıyorum bugün. ''Sakın kırmış olmayayım sizi. Ne kaba bir elim olmalı ki isteklerime böyle aykırı davransın.'' Ya da daha kötüsü, ''Bugünlerde biraz soluk alıyorum.'' demiştiniz. Belki bu iyi günleriniz geçti. Yine sıkıntılarınız başladı belki. Kim bilir. Sizi kırmış olmam kuşkusu gereksiz, biliyorum. Söyleyecek sözüm de yok bu konuda. Ama rahatsızsanız ne fena, öğüt de veremem. Ben kim, öğüt vermek kim? Yalnız şunu sormak istiyorum. Neden biraz ayrılmıyorsunuz Viyana'dan? Başkaları gibi yurtsuz değilsiniz ki. Bohemya'ya gidip dinlenmez misiniz biraz? Ama belki bilmediğim nedenlerden ötürü Bohemya'ya gitmek istemezsiniz. Öyleyse başka bir yere gidin. Merana gelsenize, hiç geldiniz mi buraya? İki şey bekliyorum sizden. Ya sürecek sessizliğiniz bu demektir ki üzülme, iyiyim ya da yazacaksınız bana. Ne tuhaf. Yüzünüzü bütün ayrıntılarıyla getiremiyorum da gözümün önüne pastahanede Masaların arasından geçip gidişinizi çok iyi anımsıyorum. Biçiminizi, giysinizi görür gibiyim. Candan Kafka Sevgili Bayan Milena Çevrilerle didiniyorsunuz o sıkıntılı Viyana dünyasının içinde. Bir bakıma utanç, bir bakıma da mutluluk veriyor bu bana. Bu arada Wolf'dan mektup almış olmanız gerekir. Yazacağını çok öndeden bildirmişti bana. Bir katalogda adı geçen öldüren öyküsü benim değil. Bir yanlışlık olacak ama... En iyi öyküm olduğuna bakılırsa belki de doğrudur bilmiyorum. Son mektubunuzla ondan bir öncekinden anladığıma göre üzüntüleriniz, sıkıntılarınız geçmiş. Kocanızınkiler de öyle olmalı. İkiniz için de bunun ne kadar çok dilerim bilseniz. Bir pazar öğleden sonrası geliyor aklıma. Yıllar önceydi. Rıhtımda miskin miskin bir aşağı bir yukarı geziniyordum. Kocanıza rastladım. Karşılaşmış olmaktan ikimiz de sevinçli değildik. Değişik anlamlarda da olsa, İkimiz de kafa şişirmede usta sayılırdık. Birlikte yürüdük mü bilmiyorum. Belki yalnızca selamlaştık. Önemli değil zaten. Çok eski. Geçmiş bir anı bu. Yenilenmemeli. Gömülü kalmalı. Eviniz güzel mi? Megan Huntemays Otobuk Pansiyonu Sevgili Bayan Milena, iki gün bir gece süren yağmur şimdi dindi. Geçicidir bu dinme belki ama yine de kutlamaya değer. Size yazarak kutluyorum bunu. Dayanılmayacak gibi değil.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 Ben burada iyiyim. Bu ölümlü dünyada daha çok bakımı taşıyamaz bedenim. Odamın balkonu bahçeye kadar uzanıyor. Balkon sarmaşıklardan, çiçeklerden geçilmez bir halde. Hava çok tuhaf burada, pırakta. Böyle havalarda sular donar, balkonlardaki çiçekler tomurcuklanırdı. Güneşli burun burnayım hep. Daha doğrusu koyu bulutlarla örtülü bir gökle. Yoksa bir haftadır güneş yüzü görmedim. Kertenkelelerle kuşlar birbirlerine hiç de yakışmayan bu yaratıklar beni görmeye geliyor. Meran'a gelmenizi ne kadar çok isterdim. Geçenlerde soluk alamıyorum diye yazmıştınız. Tanımlamanız pek uyuyor. Buraya gelirseniz azalır bu sıkıntınız. Candan selamlarımla. Franz Kafka. Sizin de ciğeriniz demek. Bütün gün kafamda evirdim çevirdim bunu. Başka bir şey düşünemez oldum. Hastalık beni ürküttü sanmayın. ''Anlattıklarınızdan çıkardığıma göre öyle olmasını da dilerim. Çok hafif başlamış sizde. Bu hastalığın Batı Avrupa'nın yarısı az çok ciğerlerinden hastadır. Kendimden biliyorum. Üç yıla yakındır, kötülüğünden çok iyiliği dokundu bana. Üç yıl önce bir gece yarısı kan boşanmasıyla başladı bende. Her yeni şeyde olduğu gibi heyecanlanıyor insan. Korkuyor da tabii. Hemen kalktım. Sonradan öğrendim ki hiç kımıldamamak gerekirmiş.'' Pencereye gittim, dışarı sarktım, odada dolaştım, musluğa gittim, yatağın üstüne oturdum. Kanama hiç dinmemişti bu arada. Ama üzgün değildim. Biliyordum kan durunca 3-4 yıldır sürüp gelen uykusuzluğum sona erecekti. Durdu kan, o gün bugün bir daha da olmadı. Ben de sabaha kadar deliksiz bir uyku çektim. Ertesi gün hizmetçim geldi. O zamanlar Schoenborn'da uzak oturuyordum. İyi, candan, önce bir kızdı kanı görünce yandın doktor dedi. Uzun sürmez ölürsün artık. Ama ben kendimi her zamankinden daha iyi hissediyordum. İşe gittim. Ancak öğleden sonra doktora uğradım. Ondan sonrası pek önemli değil. Anlatmaya değmez. Şunu söylemek istiyorum size. Beni üzen hastalığınız değil. Anılarıma dayanarak kendimi inandırmaya çalışıyorum. O duygulu inceliğinizin yanında köylülere özgü bir esenliğiniz var sizin. Onun içinde olmaz diyorum. Bu bir uyarı belki. Yoksa ciğeriniz hasta değildir. Beni üzen, beni düşündüren bu hastalığın nedeni. Param yok, çay ekmekle yaşıyorum, 2'den sekize çalışıyorum diye yazmışsınız. Neyse geçelim bunları. Bunlar benim anlayamadığım şeyler. Belki mektupla da anlatılmaz. Karşılıklı oturup konuşmak gerekir bunları. Geçelim diyorum ya, mektupta geçebiliyorum. Yoksa bir an bile aklımdan çıkmıyor. Sizde bu hastalığı ortaya çıkaran şeyin ne olduğunu düşünüyorum. Kendiminkini biliyorum. Zaten... Birçoklarında nedeni birdir. Şöyle oluyor. Beyin yüklenen üzüntüleri, acıları çekemez duruma geliyor. Benden bu kadar diyor. Bu bütünün ayakta durmasını önemli bulan biri varsa yardım etsin bana. Azaltsın yükümü. Belki yaşamını sürdürürsünüz biraz daha. Akciğer hemen yitirecek çok şeyi olmadığına göre buradayım diyor. Beynimle ciğerimin bu pazarlığından haberim olmadı. Ama bu pazarlığın korkunç olduğunu şimdi anlıyorum. ''Peki ne yapmayı düşünüyorsunuz? Belki de hiç önemli değil. İyi bakılırsınız, hemen atlatabilirsiniz. Bunu yakınlarınızın, sizi sevenlerin bilmesi gerekir. Bencil düşüncelere de yer yok artık. Nasıl, bu da bir kurtuluş değil mi işte? Haksız mıymışım? Yoo, hayır, şaka yapmıyorum. Hiç de sevinçli değilim. Ta ki yaşamınızı daha iyi, daha sağlıklı düzeldiğinizi yazıncaya kadar. Son mektubunuzu okuduktan sonra ''Niçin Viyana'dan ayrılmıyorsunuz?'' diye sormuyorum artık. Anlıyorum şimdi. Ama Viyana'ya yakın çok güzel yerler de var. Oralarda da dinlenir, kendinize gelebilirsiniz. Görüyorsunuz ya, başka şey yazamıyorum bugün. Bence bundan daha önemli bir şey yok. Yarın başka şeylerden bahsederim. Defter için teşekkürü de yarına bırakıyorum. Dokundu bana, utandırdı beni ama sevindirdi de. Durun, bir şey daha demek istiyorum size. Çevirilerime bir saniyelik uykunuzu verecek olursanız bunu kendim için bir beddua sayarım. Günün birinde bu işten yargılanmak gerekirse çok neden aramaya kalkışmadan uykusuzluğu onun yüzündendi diyecekler. Suçlayacaklar beni haklı olarak. Yapmayın derken kendimi düşünüyorum. Kendim için yalvarmış oluyorum. Sizin Franz Kafka. Sevgili Bayan Milena, Başka şeyler yazmak istiyorum bugün ama olmuyor. Hastalığınızı çok ciddiye aldığım için mi? Değil, öyle olsaydı daha başka türlü yazardım.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 Eski bir gömütten gelen o çok iyi tanıdığım sesi değil. Ne demeye giriyor aramıza? Ama sonra anımsadım ki aramızı bulan da o. Nasıl alabilirsiniz bu ağır yükü üstünüze? Anlamıyorum. Ama çevirinin güzelliği duygulandırdı beni aslında. Hiç ayrılmadan cümlelerin hepsi yerli yerinde. Ne rahat, ne güzel bir dil. Kendinize özgü, yapmacıksız. Çekçeyi böylesine güzel kullanacağınızı ummazdım. Almanca ile çekçeyi bu kadar iyi biliyorsunuz demek. Yazık. Kötü bir öyküm bu. Kötü olduğunu her satırında gösterebilirim size. Ne var ki göstermek tiksindiriyor beni. Sizin bu öyküyü sevmiş olmanız gözümde değerlenmiyor değil. Yalnız dünya görüşümüzü karartıyor biraz. Bırakalım artık. Köy doktorunu size göndermesi için yazdığım olfa Çekçe anlıyorum elbet. Hep soracaktım size neden hiç çekçe yazmıyorsunuz bana. Bundan Almancayı iyi kullanamadığınız anlaşılmasın sakın. Dersine çok iyi kullanıyorsunuz o dili. Kullanmadığınız zaman da boyun eğiyor önünüzde Almanca. Daha da güzelleşiyor. Hiçbir Alman kendi dilinden beklemez böyle bir eğilmeyi. Böylesine kişisel yazmayı göze alamaz da ondan. Ama ben Çekçe okumak isterdim sizden. Çünkü ona bağlısınız. Gerçek Milena yalnız orada var. Çeviriniz gösteriyor bunu. Oysa bana gönderdiğiniz mektuplarda Viyana'daki ya da kendini Viyana'da yaşamaya alıştırmış bir Milena var. ''Sizden çekçe yazmanızı istiyorum. Sözünü ettiğiniz gazete bölümlerini de bekliyorum. Değersiz buluyorsunuz. Ne çıkar? Değersizliğini bile bile tarih okumadınız mı? Belki ben de bunları okuyabilirim. Okuyamazsam ben de bir önyargı ile elimden atarım onları.'' ''Nişanlılık durumumu soruyorsunuz. İki kez, üç de sayılabilir. Çünkü bir kızla iki kez nişanlanmıştım, nişanlandım. Üç kez evliliğin eşiğine kadar geldim. İlki büsbütün kapandı.''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 Gerçekten çekerler acıyı. Ama bu da sonunda yine elinde olmadana varır belki. Kim bilir. Bunları düşünmek boşuna. Neye benzer bunları düşünmek bilir misiniz? Cehennemdeki kazanı tek başına devirmek istemeye. Zaten tek başınıza deviremezsiniz kazanı. Devirseniz bile yanarsınız. Üstelik cehennem yine bütün görkemiyle cehennem olmakta sürer gider. İşi başka yönden tutmak gerekiyor. Bütün bunlar bir yana. Sizin her şeyden önce bir bahçede uzanıp hastalığınızdan, hele gerçek değilse bu hastalık, elinizden geldiğince tatlı yanlarından yararlanmanız gerekir. İnanın bana, çokdur tatlı yanları. Sizin Franz Kafka Sevgili Bayan Milena, istemeden mektubumdan anlayamazsınız diye şunu söyleyivermek istiyorum. Aşağı yukarı 15 gündür giderek artan bir uykusuzluk çekiyorum. Kaygılandığım yok pek. ''Gelip geçici durumlar bunlar. Belirli nedenleri de var. Gülünç ama Bağdekir'e göre buranın havası da yaparmış. İstemediğimiz kadar hem elle tutulur çeşitten olmasa bile. Gel gelelim kütük gibi yapıyor insanı. Bir hayvan ürkekliği de veriyor. Ama bir avuntum var. Siz iyi uyumuşsunuz. Tuhaf buluyorsunuz. Daha dün allak bullaktın diyorsunuz. Yine de iyi uyudum. Şaşırıyorsunuz buna. Sevinçliyim. Geceleri bana uğramayan uykunun yolunu öğrendim artık.'' Uykusuzluğa karşı koymak budalalık, yeryüzünde en suçsuz şey uyku, oysa en suçlu varlık insan. Siz de kalkmış teşekkür ediyorsunuz bu uykusuz adama son mektubunuzda. Sorunu bilmeyen biri okusa bunu ne adam diyecek, bu konuda dağlar devirmiş anlaşılan ama o adam küçük parmağını bile oynatmamış. Mektup yazmak için yalnız, süt içiyor o adam, besleyici şeyler yiyip canına bakıyor, çay ekmek de yemiyor yalnız. İşleri oluruna, dağları da yerlerine bırakıyor. Dostoyevski'yi üne kavuşturan olayı bilir misiniz? Özlü bir olaydır. Biraz bu yüzden, biraz da bu büyük ismin verdiği kolaylıktan dolayı yazıyorum. Yoksa hiç tanınmamış birinin de başından geçseydi, değerinden yine bir şey kaybetmez, anlamı değişmezdi. Tam olarak anımsamıyorum pek. Hele kişilerin isimleri hiç kalmamış aklımda. Dostoyevski ilk romanı Yoksulları yazıyormuş. O vakitler dostu tarihçi Grigoriyev oturuyorlarmış. Grigoriyev romanın kahramanlarını aylarca görmüş masanın üzerinde ama romanı ancak basıldıktan sonra okuyabilmiş. Çok sevmiş. Dostoyevski'nin haberi olmadan kitabı o çağın ünlü eleştirmeni Nekrasov'a götürmüş. Ertesi gün gece yarısı saat üçte Dostoyevski'nin kapısı çalınmış. Grigoriyev ile Nekrasov gelmişler. Sarılıp öpmüşler Dostoyevski'yi. O güne kadar Dostoyevski ile tanışmamış olan Nekrasov, Rusya'nın umudu sizde demiş Dostoyevski'ye. Bir iki saat konuşmuşlar, konuları hep romanmış, şafak sökerken ayrılmışlar. O geceyi yaşamanın en mutlu gecesi sayan Dostoyevski, pencereye dayanmış, arkalarından bakarken tutamamış kendini, ağlamaya başlamış. Nerede okuduğumu anımsamıyorum şimdi ama o geceki duygulanmasının özünü Dostoyevski şu sözlerle belirtmişti aşağı yukarı. Bunlar ne mükemmel insanlar, ne iyi, ne soylu kişiler. Oysa ben ne ayağıyım. Görebilselerdi içimi, anlatmaya kalkışsam inanmazlar ki. Dostoyevski'nin onlara benzemek istemesi sonradan uydurulmuş bir sapıklık. Belki yenilmek istemeyen gençliğin son sözü etmek tutkusudur. Hem, hem bu anlattıklarımla da bir ilgisi yok. Bu küçük öykünün büyüsünü, akla sığmayan yanını ne olduğunu kavrayabiliyor musunuz sevgili bayan Milena? Şöyle sanıyorum ben. Nekrasov'la Grigoriyev genel görüşle Dostoyevski'den daha üstün değillerdi elbet. Ama bırakalım bu genel görüşü şimdi. Dostoyevski de o gece önem vermemiş bu genel görüşe. Bir işe de yaramaz bu genel görüş şahsi olaylarda. Dostoyevski'nin dediklerine bakalım. Nekrasov'la Grigoriyev'in gerçekten üstün olduklarına ama Dostoyevski'nin sonsuz bir bayağılık içinde olduğuna inanırız. Hiçbir zaman Grigoriyev ile Nekrasov'a erişemeyecektir. Hele hak etmediği o büyük iyiliklerinin karşılığı hiçbir zaman ödenemez. Pencereden uzaklaştıklarını görür gibi oluyor insan. Uzaklaşmalarıyla erişilmezliklerini de belli ediyorlar. Yazık ki bu öykünün anlamı siliniyor Dostoyevski'nin büyük adının altında. Bakın uykusuzluğum nerelere götürdü beni. Boş sözler ettim bağışlayın. Sizin Franz Kafka. Bugün kısa yazacağım. Yarın yine yazarım. Bugün yalnız kendim için yazıyorum, yalnız kendime bir iş görebilmiş olmak için, mektubunuzun etkisini birazcık olsun atabilmek için, yoksa bütün gün duyacağım ağırlığını üstümde. Ne anlaşılmaz bir insansınız Milena. Viyana'da yaşıyorsunuz, derdiniz başınızdan aşmış, yine de şaşmaya, üzülmemeye zaman bulabiliyorsunuz. Başkalarını örneğin beni düşünüyor, uyuyamadığım için üzülüyorsunuz. ''Bakın buradaki üç kız arkadaşım, üç kardeş, en büyüğü beş yaşında, daha akıllı. Uygun zaman kollar, gölün yakınında olalım olmayalım beni suya atmak isterler. Kendilerine bir kötülüğüm dokunduğu için mi?'' ''Yoo, ne kötülüğüm dokunabilir ki? Biz büyükler, çocukları buna benzer bir şeyle ürkütecek olsak, bunda şakayla karışık sevgi vardır, aşağı yukarı şu anlama gelir. ''Haydi bakalım deriz, şimdi bir şaka yapalım, hiç olmayacak bir şey söyleyiverelim.'' Ama çocuklar ciddidir, olmayacak şey yoktur onlar için. On seferde atma işinde başarısızlığa uğradıklarını görseler yine kanmazlar, yine denemekten caymazlar. Unutmuşlardır başaramadıklarını, bilmezler bile. Çocukların isteklerini büyüklerin bilgilerine dayanarak yapacak olsak onların ne kadar korkunç oldukları çıkar ortaya. Dört yaşındaki küçük bir kızcağız yalnız öpülmek, yalnız okşanmak için dolaşır çevremizde tanırız. Bir ayı yavrusu gibi güçlü olduğunu tahmin etmeyiz. Meme emdiği günlerden kalma şişkince karnıyla saldırır üzerinize. İki kardeş de yardıma koşmuştur. Sağdan soldan çekiştirirler. Köprünün parmaklığına kadar sürüklendiğinizi görürsünüz. Çocukların güleç babası, yanında sevimli, şişmanca karısı, arabanın içinde dördüncü çocuğu uzaktan bakıp gülerler bu duruma. Yardım etmek gelmez akıllarına. Son saniyelerimi yaşıyorum dersiniz ama... Birden kurtulursunuz ellerinden. Nasıl olmuştur bu kurtuluş? Bilmiyorum, anlatamam. Akıllı ya da ileriyi görmesini bilen çocuklar beni yok etmek istiyor. Ciddi bir nedenleri de yok. Belki gereksiz buluyorlar beni. Oysa bilmiyorlar mektuplarınızı. Size yazdıklarımdan da haberleri yok. Neden korktunuz son mektubumdaki bağışlayın sözünden? Çok kötü, uykusuz geçen günlerimdeydi. Tuttum o öyküyü, yazdım size. Bana hep sizinle çağrışım yaptıran o öyküyü. Bitirdiğim zaman şakaklarım öylesine zonkluyordu ki, niçin yazdım diye düşündüm. Burada olsaydınız, burada, balkonda, elli tutulur çeşitten olmasa bile çok şey diyebilirdim size. Ne yapayım işte, elimden başka türlüsü gelmedi. İşin özünü anlatmak istedim, bugün de yaptığım o değil mi? Köy doktoru ada altında toplanmış birkaç küçük öykümden başka bütün kitaplarım var sizde. Bu son kitabı da Wolf gönderecek. Daha doğrusu göndermesi için yazdım ona. Hayır, baskıda yeni bir şey yok. Olacak mı bilmiyorum. Kitapları da çevirileri de isterseniz yapın. Bence değeri yok yazdıklarımın. Olsaydı ne iyi olurdu. Onları size verirken size olan inancımı daha çok belirtmiş olurdum. Ateşçi için ne düşündüğümüzü soruyorsunuz. Sevindim bu sorunuza. Ama gerçekten de bir çeşit esirgemezlik sayarım anlatmayı. Hoşlanmam anlatmaktan. Kişinin yaşayışını gözden geçirmesi gibi bir çeşit cehennemi tatmak olur bu. Buradaki güçlük Belli ki kötülükleri görmekten çok bir zamanlar iyi diye yaptığımız şeyleri bir daha gözden geçirmek olur da ondan. Bakın yazmak iyi, rahatladım. İki saat önce elimde mektubunuz dışarıda yatarken böyle değildim. Bir adım ilerimde sırt üstü düşmüş bir böcek doğrulmak için çabalıyordu. Ona yardım etmek istedim. Kolaydı da, ayağımın ucuyla dokunsam kurtulabilirdi. Ama elimde mektubunuz vardı. Kalkamazdım ayağa, umurumda da değildi böcek. Görmüyordum ki öyle. Çevremle yeniden ilgilenmem bir kertenkele yüzünden oldu. Böceğin üstünden geçmesi gerekiyordu. Çırpınması durmuştu böceğin. Yaklaşmıştı ölüme. Bir kaza değildi bu. Tersine bir ölüm savaşıydı. Doğal, hayvan ölümlerinin az rastlanır acı oyunlarından birini görmüştüm. Ama kertenkele böceğin üstünden geçerken kurtardı onu sırt üstü yatmaktan. Böcek iki üç saniye ölü gibi durdu. Sonra birden... Hiçbir şey olmamışçasına duvara tırmanmaya başladı. Bu küçük olay bana güven vermiş olacak ki kalktım biraz süt içtim ve size yazdım. Sizin Franz Kafka Yarın ateşçi için bir şeyler yazmaya çalışacağım. Yazacaklarım kısa olacak, sakın uzun bir şeyler beklemeyin. Çevirilerle aslına uygun kalmak doğal bir şey. Yine de şaşmaktan alamıyorum kendimi. En ufak bir yanılgı olsaydı da şaşmazdım. Olmadığı gibi her seferinde de sağlam, kesin, tam bir anlayışla çeviriyorsunuz. Çekler bu bağlılığınızdan ötürü kızabilirler size ama ben en çok bu bağlılığı seviyorum. Öyküyü düşünerek değil, kendimi düşünerek. Benim de kendime göre çekçe bir dil bilgim var. Çok beğeniyorum sizin çekçenizi ama belki tarafsız değilim, bilmiyorum. Her neyse, biri sizi bu yüzden suçlayacak olursa, gücenmişliğinizi bağlılığınızla gidermeye çalışın, sevgili bayan Milena. Evet bu başlık sıkıyor artık ama ne yaparsınız? Böylesine güvensiz bir dünyada hasta kişilerin dayandıkları desteklerden biri de bu. Dayanaklar sıksa bile bizi güçsüzlüğümüzün geçtiğini göstermez. Almanların arasında yaşamadım ama ana dilim Almanca. Onun içinde bu dili kullanıyorum. Gel gelelim Çekçe daha cana yakın. Böyle olunca da Çekçe yazdığınız mektuplar bir takım karanlık şeyleri aydınlatıyor. Daha belirli görüyorum sizi. Kımıldıyorsunuz elleriniz canlı öylesine oynak. İstediğini bilen. Karşılaşmış gibiyim sizinle ama sonra gözlerimi yüzünüzde kaydırmak isteyince bir yangındır başlıyor. Mektup süresince yalnız neler anlatıyorum, ateş görüyorum. Kendinize bir takım yasalar koymuş olabilirsiniz. Bu yüzden acınmak istemeyişiniz de çok doğal. Çünkü çalımdan, gururdan ötürü konmuş bu yasalar. Benim ama ödeyen. Yasalar için verdiğiniz örnekleri bir diyeceğim yok. Eliniz öpüyor yalnız. Dedim ya. İnanıyorum yasalarınıza ama onların bir yaşam boyunca böylesine eğilmez, böylesine düpedüz, amansız olacağına, yaşayışınızı düzenleyeceğine inanamıyorum. Evet, bu da bir çeşit anlayış. Yolunuz üzerinde ermişsiniz bu anlayışa ama yol öylesine uzundur ki. Bunlar bir yana sizi alev alev yanan bir sobanın içinde bilmek, yaşayışınız bu, ölümlü aklının alamayacağı bir şey. Bana olan davranışınızı ele alalım. Bir okul ödevi gibi gözden geçirirsek görürüz ki bana karşı üç türlü davranabilirdiniz. Susardınız, kendinizden hiç söz etmezdiniz ama o zaman sizi tanımak mutluluğundan yoksun etmiş olurdunuz beni. Belki bu mutluluktan daha önemli bir şeyi, kendimi denemekten yoksun bırakırdınız. Demek iyi olmuş saklamadığınız, susmaz anlatırdınız ama her şeyi değil ya da güzeli göstermeye çalışarak anlatırdınız. Bunu bugün de yapabilirsiniz ama... Bugün hemen anlarım artık. Belli etmek, belki anladığımı, yalnız üzüntüm iki kat olur. Demek bu türlüsünü de yapmamalısınız. Kalıyor üçüncü yol. Kendi kendinizi kurtarmaya çabalamak. Bu yoldasınız. Mektuplarınızdan hissediyorum bunu. Çoğunlukla huzur ve güven çarpıyor gözüme yazılarınızda kimi zamanda. Şimdilik tabii başka şeyler çarpıyor. Ama sonunda tüyleriniz ürperiyor. Sağlığınız için yazdıklarınızla yetinemiyorum. Benim için üzülmeyin, iyiyim. Yalnız bu dağ havası uykularımı bozuyor. Doktorun anlattıkları pek iyi değil. Daha doğrusu ne pek iyi ne de pek kötü. Hastalığı adlandırmak için yalnız sizin davranışınızın önemi vardır. Haklısınız. Budala oluyor doktorlar. Daha doğrusu öteki insanlardan daha budala değiller elbet. Yalnız bilgiçlikleri gülünçtür. Hele onlarla işbirliği edilir edilmez daha da budala olurlar. Ama hastalarından istediklerini aptalca, ya da olmayacak bir şeymiş gibi görmemeliyiz. Olmayacak şey nedir biliyor musunuz? Sizin gerçekten hasta olmanız. Olmayın da sakın. Doktorla konuştuktan sonra ne gibi bir değişiklik oldu sizde? Önemli olan bu. İzin verin de size anlamsız birkaç soru sorayım. Ne zamandan beri ve niçin parasızsınız? Neden eskiden Viyana'da geniş bir dost çevreniz varmış da şimdi kimselerle görüşmüyorsunuz? Dergilere yazdıklarınızı göndermek istemiyorsunuz bana öyle mi? İnanmıyorsunuz bana öyleyse. Kafamda yarattığım kadını sarsar mı sandınız? Bakın işte, bu gücendirdi beni. Küstüm size, daha iyi. Yüreğimin kuytusunda birazcık küslük bulunsun size karşı. Dengeyi sağlar. Sizin Frans Kafka. Cuma. Önce şu Milena, pazarları içinde oturup yazdığın o evni biçim. Büyük mü, boş mu, yalnız mısın gece gündüz? Güzel bir pazarı yabancı birinin karşısında geçirmek sıkıcı olsa gerek. Hem de o birinin... Yüzünü yalnız mektuplardan tanıyorsanız. Bu konuda ben hala mutluyum, odam küçük. Ama gerçek Milana burada kaçmış, sizden anlaşılan bu pazar. İnanın bana onunla olmak çok, çok güzel. İşe yaramadığınızdan şikayetçisiniz. Böyle olmadığınız günler vardı elbet. Böyle olmayacağınız günler de olacak. Bir cümle niçin söylenmişti? Korkutmuş sizi, oysa o cümle oldukça açıktı. Sonra bir kez, birçok kez söylenmiş ya da düşünülmüştü bu konuda.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 Tanrı sözüdür. Ama o da yalnız ona inananların içindeki şeytanı yok edebildi. Her zaman da başaramadı. Ondan yüz çevirdiklerinde yitirdi etkisini. Gereğinden oldu. İsa da denemekten alıkoyamamıştı kendini. Bunda hak veriyorum size. Cuma Bugün akşama doğru tek başıma uzunca bir yürüyüşe çıktım. Ya başkaları ile dolaşır ya da çoğunlukla evde kalır yatardım. Ey tanrım ne biçim bir yer burası. Milana burada olsaydınız ya... Hayır, aklım yitirmiş düşünmeyi. Yalan söylemiş olurdum yokluğunuzu duyuyorum dersem. Mükemmel ama acı veren bir büyüyle buradasınız. Benim burada olduğum gibi, daha da elle tutulur biçimde. Ben neredeysem siz de oradasınız benim olduğum kadar. Daha da belirli. Eğlenmiyorum ama kimi zaman şunu düşünüyorum. Değil mi ki buradasınız, bulamayacaksınız beni burada. Peki ama nerede bu adam diyeceksiniz? Merandayım diye yazmamış mıydı? Hantz. İki mektup yazmıştım. Aldınız mı? Sevgili Bayan Milena, önemsiz birkaç iş ve sizinle kısalı veriyor günlerim. Sona eriyor hemen, bitiveriyor. Gerçek Milena'ya yazacak zaman bulamayacağım neredeyse. Daha canlısı bütün gün buradaydı, odamdaydı, balkonda bulutların arasında. Son mektubunuzdaki tazelik, değişiklik, umursamazlık nereden geliyor? Bir şey mi oldu? Yanılıyorum belki. Belki çalışmalarınızın iyi bir sonucu bu. Belki de duygularınıza kapılmıyorsunuz artık. Duygularınıza, olaylara gen vuruyorsunuz kim bilir. Söyleyin ne var? Çok akıllıca başlıyor mektubunuz. Şaka yapmıyorum. Haksızsınız demekle de yerinde bir sistemde bulunmuşsunuz. Bağışlayın beni ye de. Doğru yorumlamıştınız. Evet haklısınız. Yazdığım gibi gerçekten kaygılanmış olsaydım, ne yapar yapar, bütün engelleri hiçe sayar, ''Yattığım yerden fırlar, odanızda alırdım soluğu. Bir gerçeği ortaya koymak için tek çıkar yol buydu.'' Üst tarafı boş söz. ''Bu yazdıklarım da. Kaygınız gerçek duygularım içinse eli kolu bağlı onların. Susuyorlar.'' Anlattığınız o gülünç kişilerden bıkmadınız mı daha? Ne güzel yazmışsınız. Sevdiğiniz bir konu belli. Size hep sorulan sorular soran o adamdan olsun, bütün öteki kişilerden olsun bıkmadınız mı daha? Sizin bir sonuca varmanız gerekir. Her şey kadının isteğine göre olmalı. Güzel Paris söylentisi bu yargıyı biraz çürütür. Ama o da yine tanrıçaları dinledikten sonra bir sonuca varmıştı. Belki de gülünçlükleri değil önemli olan, öyle ya. Belki de kısa bir süre için gülünçtüler, kim bilir. Sonunda yine iyiye dönüp ciddi olabiliyorlardır. Bu umutla mı onların yanında kalabiliyorsunuz? Yargıç Milena'nın ne düşündüğünü kim anlayabilir? Ama bana öyle geliyor ki... Siz bu gülünçleri gülünç oldukları için anlıyor, hoş görüyor, seviyorsunuz. Bu sevginizle de yüceltiyorsunuz onları. Köpeklerin ileri geri boşuna koşuşmalarına benziyor onların bu gülünçlükleri. Köpeğin efendisi yolun bulunduğu yerden yürür. Bu yol kestirme olmayabilir. Tam ortadan da geçmeyebilir. Ama yol oradadır. Sevdiğinizin bir anlamı olmalı. İnanıyorum buna. Yine de sormaktan, biraz da tuhaf bulmaktan alamıyorum kendimi. Bu düşünceyi savunmak için başımdan geçeni anlatayım. Birkaç yıl önce Moldau'daki kürek kulübünde sandala binerdim. Gölün belli bir yerine kadar kürek çeker, sonra sandalı akıntıya bırakırdım. Boylu boyunca sandalın içine uzanır, akıntıyla daha aşağılara sürüklenirdim. Köprüden aşağısını seyredenler beni görüp zayıflığımla alay etmiş olacaklar. Orada çalışanlardan biri bir gün dayanamadı. Gülünç yanlarını bir hayli ortaya koyduktan sonra benim öyle upuzun sandalın içine yatmış halimi, kıyamet günündeki ölülere benzettiğini söyledi. Sözde kıyamet günü gelmiş çatmış, tabutların kapakları açılmış da ölüler kımıldamadan öyle upuzun yatıyorlarmış daha. Kısa bir yürüyüş yaptım. Tasarladığımı yazdığım o uzun gezintiye bir türlü çıkamadım daha. Üç gün, üç gece tatlı bir yorgunluk içindeydim. Hiçbir şey yapamadım. Yazamadım bile. Yalnız mektuplarınızla, dergilerdeki yazılarınızı okuyabildim. Öyle sanıyorum ki konuları bir yana bu yazdıklarınızla yol gösteren bir yanınız var. Bu öyle bir yol ki kişi onun üstünde mutlu yürüdüğünü sanır. Birden aklı başına gelip de yanına, çevresine bakınca anlar. İlerleyememiş, kendi dar çemberinin içinde dönüp durmuş, hem de eskisinden daha telaşlı, daha şaşkın. Ama bu yazar her gün rastladıklarımızdan değil. Size güvendiğim gibi yazılarınıza da güveniyorum artık. Bilgim çok değil. Çekçe'de bir tek uyum tanıyorum. Bozena, Nomçova'nınki. Sizin yazılarınızın uyumu başka. Yine de adı geçen yazarlarla kesinlikle tutkuda, sevimlilikte, hele aydınlık zeka bakımından bir akla akrabalığı var. Hep yazar mıydınız yoksa son yıllarda mı başladınız? Bu ön yargımı gülünç bulabilirsiniz, evet. Belki de biraz acele ediyorum yargılamakta ama bu ön yargım yazılarınızı okuduğumdan değil. Belli yer yer dergicilerin isteğine uymuşsunuz. Onlar da bildiklerimi bulduğumdan. Yazınızda iki yer baştan çıkardı beni. Yargımın önemsiz olduğunu daha iyi anlayabilesiniz diye yazıyorum. Yırtık pırtık moda tasarımını bile sizin sandım. Bu dergilerdeki yazılarınızı kız kardeşime göstermek isterdim ama hemen gönder dediğiniz için ekliyorum onları mektubuma. Hem sonra birinin kenarına bir takım sayılar da karalanmış. Başka türlü sanırdım kocanızı. Onu pastanede birçok insanın arasında görmüştüm. Bana en güveniliri, en anlayışlısı, en durgunu, biraz babacan ama yine de kendi içine kapanık biri gibi gelmişti. Hoş bu kapanıklığı öteki niteliklerini ortaya koymayacak gibi değildi. Hep saygı duyardım ona. Bir yolunu bulup daha yakından tanıyamamıştım. Ama dostlarım hele Max Broad, onu çok överdi. İşte bütün bunları göz önünde tutarak öylesine canlandırmaya çalışıyorum gözümde kocanızı. O zamanlar pek beğendiğim bir özelliği de vardı. Hangi pastanede olursa olsun, yüzde yüz telefona çağırırlardı onu. Biri uyuyacak yerde koltuğa oturmuş, zaman zaman yerinden sıçrayarak ona telefon ediyor anlaşılan derdim. Çok iyi anladığım bir durumdu bu. Belki de onun için yazdım. Sizin Franzka. K. Ne dersiniz, pazara kadar bir mektup gelir mi sizden? Olmayacak şey değil. Çılgınlık bu mektup istekleri. Tek mektup yetmiyor mu? ''Tek bir bilgi. Yeter elbette. Yine de kana kana içmek istiyor insan bunları. Durmadan kana kana içmek. Açıklayın bakalım bu isteğimi Lena, yüce öğretmenim. Yalnız şundan söz etmek istiyorum bugün. Mektuplarınızı iyice okumadım daha. Çevresinde dolandım, ışığın çevresinde dolanan pervane gibi. Ben de birkaç yandım. Hemen şunu anladım ama. İki apayrı mektup bunlar. Biri kana kana içilsin diye yazılmış, öteki içse korkunç. Onu daha sonra yazmış olacaksınız.'' Karşılaştığınız bir dostunuza birdenbire 2x2'nin kaç ettiğini sorarsanız şaşırır. Delilere sorulur bu soru da ondan. İlk okuldur bu sorunun yeri. Bakın şimdi sizden öğrenmek istediğim şey de bu ikisi de var. Hem çılgınlık hem de öğrencilik. Sonuncusunun oluşu biraz iç açıcı hiç değilse. Biri bana kendini kaptırınca anlamıyorum, bocalıyorum. Bu yüzden nice dostlukları Vice'la olduğu gibi bozmuşumdur. Karşımdakinin inancına, iyi niyetine bakmadan söz konusu bensem yoksa başka konularda böyle değilimdir yanıldığını göstermek isterim hep. Yaşamımız diyorum nasıl olsa bulanık bir su. Neden onu daha da bulandırmalı bilmiyorum kaçınılır gibi değil artık. Bir yol göründü bana da bir süre yürüyeceğim bu yolun üstünde. Anılmanın değerini hele bugünkü durumum göz önünde tutulursa bırakın benim anmamı ya başkalarının anması. ''Küçümseyebilir miyim hiç?'' ''Alçak gönüllülük değil bu, iyi düşünün.'' ''Bunda kendini beğenmişlik var.'' ''Anılmanın değerini düşünüyordum ki.'' ''Mektuplarınız geldi Milena.'' ''Nasıl anlatayım bilmiyorum.'' ''Bir adam var, ölüm döşeğinde uzanmış, kirli, pis.'' ''Birden meleklerin en iyisi geliyor, Azrail.'' ''Denebilir mi ölümlü bu adam?'' ''O kadar yürekli değil, sırtını dönüyor, daha çok gömülüyor yatağına.'' ''Ölemez artık, olacak şey değil bu.'' ''Bakın şunu demek istiyorum.'' İnanmıyorum yazdıklarınıza Milena, inandıramazsınız da beni, Dostoyevski'yi de kimse inandıramaz da o gece. Benim yaşamımsa bir gece sürer kendimi, kendim inandırabilirim belki, nasıl başaracağımı getirebiliyorum gözümün önüne. Siz de bir kez gözünüzün önüne getirebilmiştiniz uzun iskemlesinde yatan adamı, değil mi? Ne var ki kendime de inanamam, sizden bir şey öğrenmek istiyorum dediğim zaman kaçamak yaptığımı anlamadınız mı? Hani kimi öğretmenler yorgunluktan ya da doğru bir karşılık almanın özlemiyle öğrencisine bir soru sorarlar da aldıkları karşılıkla yetinmezler, aldandıklarını sanmak isterler. Öyle ya, öğrenci daha öğretmeninin öğren, öğretmediği konuyu nasıl bilebilir? O boş atıp dolu tutmuştur. Konunun özünü bilmesini sığdıramaz aklına. Özünü bilmek, onu öğretmek öğretmene mahsustur ancak. Sızlanmak, acınmak, okşanmak, yalvarmak, düşlere kapılmakla olmaz.'' Son 5-6 mektubumu okuyun bir daha. Birbirine bağlı şeylerdir onlar. Nasıl olur bilir misiniz? Yalnız, evet yalnız. Neyse, geçelim şimdi bunları. O kızdan da söz etmişsiniz mektubunuzda. Bir yanlış anlamaya yol açmamak için hemen söyleyeyim ki, bugün duyduğu acı bir yana siz o kıza en büyük iyiliği ettiniz. Başka türlü kurtulamazdı benden. Acı bir his ile ama hiç anlamadan, ona olan yakınlığımın nereden geldiğini duymuyor değildi. Ona göre hava hoştu ama benim için korkunçtu bu. Şunu anımsıyorum şimdi. Bir Şovitz'te tek odalı bir evdeydik. Sedirde yan yana oturmuştuk. Yanılmıyorsam Kasım aylarındaydık. Bir haftaya varmadan da evimiz olacaktı burası. Türlü uzun aramalardan sonra hiç değilse burasını ele geçirebildiğinden ötürü mutluydu. Yanındaki adam da birkaç gün sonra kocası olacaktı. Yine söyleyeyim ki bu evlenmeyi ben istemiştim, ben zorlamıştım. O ürkek biraz da istemeye istemeye boyun eğmişti. Sonra da alışmıştı artık. Ateşli bir hastanın yürek çarpıntıları kadar sık ayrıntılarla dolu o günü anımsadıkça göz kamaşmalarının ne demek olduğuna ben de inanıyorum şimdi. Aylarca benim de gözüm kamaşmıştı. Yalnız bende başka bir korku da yer almıştı. Sorumluluk. Bu evlenme bir çeşit mantık evliliği olacaktı. Evet inanıyorum göz kamaşmalarına artık. Nereden geldiklerini de biliyorum. Onun için şu süt bardağımı ağzıma götürmekten çekiniyorum işte. Elimde olmadan değil. Tersine isteyerek tam burnumun dibinde kırılabilir bu bardak ve yüzüm gözüm cam kırıkları içinde kalabilir. Bir şey soracağım. Ne gibi suçlar yüklüyorlar size? Benim de mutsuz ettiğim kişiler oldu ama beni suçlamadılar. Durmadan sitem ettiklerini de anımsamıyorum. Konuşmazlar, susarlar. İçlerinden olsun suçladıklarını sanmıyorum. Kişiler yanında böylesine farklı bir durumum vardır benim. Geçelim bunlara, önemi yok. Aklıma çok güzel bir şey geldi bu sabah yataktan kalkarken. İşte onun önemi var. Öylesine sardı ki beni, nasıl kalktığımı, nasıl yıkanıp giydiğimi anlayamadım. Biri gelip ayıltmasaydı beni, nasıl tıraş olduğumu da bilemeyecektim. Kısaca anlatayım. Bir süre için uzaklaşacaksınız kocanızdan. Yadırganacak yanı yok. Bir ara daha olmuştu bu durum. Nedenleri şunlar. Hastalığınız, onun sinirlerinin bozukluğu, böyle davranmakla ona da yardım etmiş olursunuz. Viyana'daki durum. Nereye gitmek isterdiniz? Pek kestiremiyorum. Bohemian'ın sessiz bir köşesi hiç fena değil. Benim karışmamam, ortaya çıkmama daha iyi olur. Gereken parayı şimdilik nasıl ödeyeceğinizi sonra konuşuruz. Benden alırsınız. Bu işte benim kazancım hiç değilse şu olacaktır görmedikleri gibi çalışkan bir memur olacağım. Düşünemeyeceğiniz kadar gülünç, gülünç olduğu kadar da sudan bir işim var. Neden bana maaş verirler bir türlü anlayamam. Kimi ay vereceğim para yetmeyebilir belki ama çok az olacağı için bu eksik kalanı güçlük çekmeden ekleyebilirsiniz. Öyecek değilim bu buluşumu ama siz ispat edeceksiniz bunu vereceğiniz kararla. Böylece öteki düşüncelerim için vardığınız yargıların da yerinde olup olmadığını anlamış olacağım. Kafka. Korkunç bugünkü mektubunuz Milena. Baştan sona değil belki ama yer yer korkunç. Onun için açmadan önce verdiği sevince teşekkür etmek zor geliyor şimdi bana. Bugün bayram olduğu için özel mektuplar ulaştırmazdı. Yarınsa cuma. Sanmıyordum mektup alacağımı. Anlayacağınız sıkıcı bir sessizlik içindeydim. Sizinle ilgili olduğu için üzgün değildim ama. Çok güçlüydünüz son mektubunuzda. Seyrettim sizi. Yattığım yerden karda kıyamette dağa tırmananları seçebilsem... Onları da öyle seyrederdim. Tam öğle yemeğine inerken geldi mektubunuz. Yanıma aldım. Sonra cebimden çıkarıp masanın üstüne koydum. Yine cebime soktum. Bir mektupla eller nasıl oynarsa öyle gülerek bakılır bu çocuklara, sevilir onlar. Karşımda oturan generalle mühendisi, sevimli bulunmaz insanlar çoğu zaman görmüyor. Ne söylediklerini işitmiyordum. Bugün yine yemeğe başladığım yemekte dün ağzıma bir lokma bile koymamıştım. Rahatsız etmiyordu beni. Yemekten sonra önüme sürülen sayı cambazlıklarının tutarını görüyordum yalnız. Nedeni ilgilendirmiyordu beni. Gel gelelim, açık pencereden gördüğüm çam ağaçları, güneş, dağlar, köy ve bütün bunların ötesinde uzaklardaki Viyana'yı hissedebiliyordum. Sonra mektubunuzu inceleyerek okudum ama pazar günkü mektubunuzu pazartesi günü yenisi gelmeden okumayacağım. Öyle şeylerden söz etmişsiniz ki onda inceleyerek okumaya gücüm yetmez anlaşılan hastalığım daha geçmemiş. Hem sonra gününü geçirmiş o mektup hesabıma göre elinize geçmemiş beş mektubum var yolda. Yine bir tanesi kaybolsa bile taahhütlü mektuplar geç varsa bile üçü elinize geçmiştir artık. Sizden şunu diliyorum. Bana hemen yazın. Tek sözcük yeter. Ama bu öyle bir sözcük olsun ki pazartesi günkü mektubunuzun sitemlerini azaltsın. O mektubu okunacak bir hale soksun. Sizin o mektubu yazdığınız pazartesi günü ben de burada, hem de boşuna değil, aklımı başıma toplamak için bütün gücümle uğraşmıştım. Gelelim öbür mektuba. Ama vakit geç oldu. Bugüne kadar atlatmıştım mühendisi. Bugün kesin olarak gelirim dedim. Buraya getirilmesi zor olan bir takım fotoğraflar göreceğim. Çocuklarının fotoğraflarını. Adam aşağı yukarı benim yaşımda. Bavyeralı, bir fabrikası varmış, çok akıllı. Ama neşeli, anlayışlı biri. Beş çocuğu olmuş. İkisi yaşıyormuş. Artık çocuğu olamazmış karısının yüzünden. Oğlu 13, kızı 11 yaşındaymış. Bu ne biçim bir dünya? Yine de dengeyi bozmadan yaşayabiliyor bu adam. Hayır Milena, dengeye dil uzatmamamız gerekir. Sizin Franz Kafka. Yarın yine yazarım. Öbür güne kalırsa yalvarırım tiksinmeyin yine. Ne olur bunu yapmayın sakın. Pazar günkü mektubunuzu bir daha okudum şimdi. İlk okuyuşumdan daha korkunçmuş meğer. ''Başınızı ellerimin arasına alıp gözlerinize bakmak istiyorum Milena. Ta ki kendinizi karşınızdakinin gözlerinde görüp tanıyıncaya kadar. O mektupta yazdıklarınızı yazmadınız bir daha. Aklınızdan bile geçirmediniz öyle şeyleri. Cuma ''Bu ters dünyayı ne zaman birazcık düzene sokacaklar dersiniz. Gündüzleri kafan bomboş dolaş, her yanda öyle güzel yıkılar var ki kişi de böylesine güzel olacağını umut eder. Geceleri de uyku yerine buluşlar gelsin aklına.'' Bu gece dünkü buluşumu bütünleyen bir şey düşündüm. Arkadaşınız bayan Staza'nın yanına gidebilirsiniz yazı geçirmek için. Köyde olduğunu yazmıştınız. Dün çok alıkça bir söz ettim. Kimi ay para yetmeyebilir diye yazdım. Saçma, olmaz böyle şey. Para her ay yetecek. Salı sabahki ve salı akşamki mektuplarınızda bu buluşumun değerine siz de inanıyorsunuz. Başka türlü olamazdı. Beğenecektiniz elbet. Bunun önemine herkes ama herkes boyun eğmek zorundadır. Yapmanızı istediğim bu işte. Bir düzen taklı olsa bile. Hangi işte yoktur ki bu korkunç hayvan? Göze çarpmaması gerekirse ufacık olmasını da bilir. Korkmayın sakın. Dizginleri vermeyeceğim. Kocanız bile güvenebilir bu konuda bana. İşi büyütmeye kalkıyorum hiç yoktan. Yine de direniyorum. Güvenebilirsiniz bana. Sizi hiç görmeyeceğim. Ne şimdi ne de sonra. Siz köy hayatını seviyorsunuz. Bir süre yaşayacaksınız orada. Az dağlık, girintisi çıkıntısı çok olmayan yerleri severim bende. Küçük bir ormanı, bir de gölü olsun yeter. Mektuplarınızın etkisini küçümsüyorsunuz Milena. Pazartesi günkü mektuplarınızı, vaz. Yalnız sizin için korkuyorum. Baştan sona okuyamadım daha. Bu sabah denedim. Başarmış da sayılırım. Gitme sözünü ortaya attıktan sonra eskiden anlamı kalmadı da. Ama yine de sonuna kadar okuyamadım. ''Salı günkü mektupta o acayip kartı da aldım. Hastanede mi yazdınız? Verfel'den yakınmanıza da karşılık vermeliyim. Sahip ben sorunlarınıza karşılık vermiyor muyum?'' ''Oysa siz ne güzel cevaplandırıyorsunuz her şeyi. Ne iyi böyle davranmanız rahatlattı beni. Bana güven verdi ama pazartesi günkü mektubunuz dün geceyi uykusuz geçirtmişti bana. Salı günkü mektubunda bir dikeni var elbet. Bedenimi delerek geçiyor.'' Sen batırıyorsun bu dikeni ama senden gelecek de bir hareketin gerçeği bu evet bir mutlu acılığın titreştiği harekette söylenmiş bir gerçek senden gelecek de dayanılamayacak ne var? Sizce bir sakıncası yoksa uygun bir zamanda Verfe'le benim için iyi bir şeyler söyleyin. Bakın sizde her zaman sorularımı cevaplandırmıyorsunuz. Yazılarınız için sorduklarımı karşılıksız bıraktınız örneğin. Geçenlerde düşümde gördüm sizi yine. Uzun bir düştü. Hemen hemen hiç anımsamıyorum. Viyana'ya gitmişim sözde. Ama bilmiyorum. Sonra Praga dönmüşüm ve adresinizi unutmuşum. Yalnız sokağa değil kenti de anımsamıyorum. Silinmiş hepsi. Bir ara bir isim beliriyor aklımda. Şinayder ismi. Ne yapacağımı bilmiyorum bu isimle. Anlaşılan bulamayacaktım sizi bir daha. Şaşkınlığımdan bir takım kalleşçe denemelere girişiyorum. Nedenini bilmiyorum ama başaramıyorum da hiçbir şeyi. Bu denemelerden biri kalmış aklımda yalnız. Bir zarfın üstüne Milena ismini yazıyorum. Altına da bu mektubun sahibine iletilmesini dilerim. İletilmezse maliyenin çok büyük kaybı olur diye ekliyorum. Bu gözdağı devlet işletmelerini korkutacak da sizi bulacaklar sözde. Kurnazlığıma ne buyrulur? Kuşkulanmayın sakın. Yalnız düşlerde tekin değilim. Mektubu koymuşken zarfa çıkardım. Şuracıkta yer var işte. Bana bir kez daha her zaman değil. istemem de her zaman ama bir kez daha sen de bana. Salı ''Cumartesi yazılan mektubu arada pazarda var. Salı günü oda hizmetçisinin elinden alabilmek ne iyi. Ne güzel bir ulaştırma değil mi? Ama gidiyorum artık pazartesiye. Yoksun kalacağım bundan. Benden mektup almadığınız için kaygılanacak kadar iyisiniz. Oysa geçen hafta birkaç gün yazamamıştım ama cumartesiden beri her gün yazıyorum. Bu arada üç mektup gelmiş olacak elinize ve siz mektupsuz kaldığınız günleri arayacaksınız. Bir bakıma kaygılanmakta haklı olduğunuzu da anlayacaksınız.'' Evet. Kızıyorum size genel olarak. Mektuplarınızda hoşuma gitmeyen bir sürü şey vardı. Dergi yazılarınızda da içerlemiştim falan filan. Hayır Milena bunlar korkutmasın sizi ama yine de korkutuyorsunuz tersi olacak diye. Güzel şey mektuplarınıza kavuşmak. Ona uykusuz bir kafayla cevap vermek zorunda kalmak. Ne yazacağımı bilmiyorum. Şurada satırların arasında dolaşıyorum. Gözlerinizin ışığı altında. Soluğunuz var üstümde. Mutlu güzel bir günde gezer gibiyim. ''Kafam hastaymış, yorgunmuş. Pazartesi Münih üzerinden yola çıkıyormuşum. Ne çıkar? Bugün böylesine mutlu, böylesine güzel kalacak ya.'' Sizin Franz ''Benim yüzümden mi soluk soluğa eve koştunuz? Peki ama siz hasta değil misiniz? Yoksa ben üzülmüyor muyum artık hastalığınıza?'' ''Gerçekten de öyle. Hiç üzülmüyorum artık. Hayır, büyütüyorum bunu yine. Geçen sefer yaptığım gibi yanımdasınız sanki. Ben bakıyorum size. İçtiğim süt size de yarıyor.'' Bahçeden içime dolan hava sizi de güçlendiriyor. Hayır bu çok az olurdu. Benden çok sizi güçlendirsin istiyorum. Bir takım nedenlerden ötürü çıkamıyorum pazartesi yola. Birkaç gün gecikeceğim. Yeni bir tren varmış. Boğzun, Münih, Pırak. Ona binersem aktarmasız yolculuk edebileceğim. Yazmak isterseniz yazabilirsiniz daha. Burada olmasam bile Pırak adresime gönderecekler mektupları. Hoşçakalın. Alıklıklarla üstüme yoktur inanın. Bir kitap okuyorum Tibet üstüne. Dağ sınırlarındaki köy yüreğimi daralttı birden. Öylesine umutsuz, yitik, öylesine Viyana'dan uzak ki bu köy. Alıklık Tibet'in Viyana'dan uzaklığını düşünmek. Uzak olur mu hiç? Perşembe Bakın Milena, uzun iskemlelerden birinde yatıyorum. Öğleden evvel. Çıplağım, bedenimin yarısı güneşte, yarısı gölgede. Hemen hiç uyuyamadığım bir geceden sonra nasıl uyuyabilirim? Çok hafifim uyku için, durmadan çevrenizde dolandım. Bugün sizin de yazdığınız gibi başıma konan bu devlet kuşundan korkmuştum. Peygamberler kadar ürkmüştüm. Anlatırlar hani, peygamberler çelimsiz, küçük çocuklarmış daha. Belki peygamber olduktan sonra da durum değişmemiştir, önemi yok bunun. Kendilerine seslenen o yüce sesi duyup ürkmüşler, ayak diremişler, beyinleri zonklatan bir korku içinde kalmışlar. Oysa daha önceleri de sesler duymuşlardı ama... Bu sefer duydukları ses de onları çok korkutan bir şey vardı. Neydi? Kulakları mı yanılıyordu? Yoksa duydukları ses mi gerçekten böylesine güçlüydü? Sesin onları hemen yendiğinin de farkına varmadılar. Dedim ya, bilinçsizdiler, çocuktular. Bu yüce ses önceden korkutmakla yetinmişti. Bir ses işitmekle mi erdiler peygamberliğe? Bir sürü insan bir sürü ses duyar. Her çağrılan da değerli sayılmamalı bence. Bir yanlışlığa yol açmamak için... Olamaz diyorum. Hemen dediğim gibi yatıyorum işte. İki mektubunuz geldiğinde. Yanılmıyorsam Milena sizinle ortak bir özelliğimiz var. Öylesine çekingen ve ürkeyiz ki hemen her mektup değişik. Hemen her mektup bir öncekinden korkmuş. Gelecek cevaptan büsbütün çekiniyor. Siz doğuştan değilsiniz böyle. Anlamak kolay bunu. Ya ben. Ben de doğuştan böyle değilim belki ama ben de huy edinmiş artık çaresizlik içindeyken ya da ancak öfkeliyken geçebiliyor. Bir de unutmayalım korkuda. Karşılıklı kapılar olan bir odadayız sanki. Ellerimiz kapı. Tokmaklarında birbirinin bir göz kırpışı diğerini kaçırmaya yetiyor. Hele bir söz edecek olsa öteki kapısını kapamış, gözden yok olmuştur biliyorum. Açacak kapıyı yine elbet. Bu öyle bir oda ki bırakılmaz belki de. Biri ötekine benzemese bu kadar. Rahat olsa, ötekine bakmıyormuş gibi davransa odayı düzene sokacak yavaş yavaş. Herhangi bir odaymış gibi, ama hayır, o da kendi kapısının önünde öteki gibi davranıyor. Kim zaman ikisi de kapının ardına kaçmışlar ve bu güzel oda bomboş kalıyor. Üzücü anlaşmazlıklar doğuyor bu yüzden. Kim mektuplarımdan yakınıyorsunuz Milena? Eviriyor, çeviriyor, hiçbir şeyi anlayamıyorum diyorsunuz ama yine de yanılmıyorsam o çeşit mektuplar size en yakın olduğum zaman yazılmıştır. İsteklerime gen vurmuş, isteklerinizi durdurmuş, ormanın derinliklerinde, rahatlık içinde şu demek istenmiştir yalnız. Ağaçların tepelerinden gök görünüyor. Hepsi bu kadar. Ama bir saat sonra bütün bunlar baştan söylense, evet o zaman dediğiniz çıkar ortaya belki. Her sözün üstünde çok önemli durulmuştur elbet. Uzun sürmez ki bir göz kırpması süresince yalnız, sonra uykusuz gecelerin uğultuları başlar yine. ''Size nasıl geldiğimi unutmayın Milena. Arkamda 38 yıllık bir yolculuk var. Yahudi olduğuma göre bu yılları bir o kadar artırabilirsiniz. Sonra beklenmedik bir yol kavşağında sizi görüyorum. Göreceğimi hiç ummadığım, hele böylesine geç bir karşılaşmayı aklımdan bile geçirmediğime göre Milena ne yapabilirim?'' ''Bağıramam, coşamam, içimde fırtınalar kopmuyor artık. Bir sürü delice söz de edemem. Uymuyorum ki içimde olanları. İçimde dop dolu duran, öteki çılgınlıktan söz açmıyorum.'' Diz çöktüğümü de şuradan anlıyorum. Gözlerimin önünde ayaklarınız var. Okşuyorum onları. Dürüst olmamı istemeyin benden Milena. Kimse bunu benim kendimden istediğim kadar isteyemez. Bir sürü şey yitiriyorum yine de. Evet, her şeyimi yitiriyorum belki. Ama bu avlanma oyunundaki yürekli olma isteği yürekli yapmaz beni. Tersine bir adım bile atamam sonra. Birden her şey yalan olur. Kovan alanlar boğu verir avcıyı. Ben böylesine tehlikeli bir yoldayım Milena ama siz bir ağacın önünde duruyorsunuz. Sapa sağlam, gençsiniz, güzelsiniz, yeryüzünün acısını yansıtıyor gözlerinizdeki ışık. Köşe kapmaca oynuyorlar. Bir ağaçtan ötekine sürünüyorum karanlıkta, tam ortasındayım yolun. Sesleniyorsunuz bana, tehlikeleri hatırlatıyor. Ürkek adımlarımdan telaşlanarak cesaret vermek istiyorsunuz bana, bana. Bu oyunun ne türlü ciddi olduğunu anlatmaya kalkışıyorsunuz, beceremiyorum. Düşüyorum, yerdeyim işte. Hem içimdeki o korkunç sesleri, hem sizi dinleyemem aynı zamanda. Ama ötekileri dinler size de güvendiğim için açığa vurabilirim. Yalnız size güveniyorum yeryüzünde. Sizin Fransız. Pazar. İki sayfayı dolduran mektubunuzdaki o söylev Milena, yüreğinizin ta içinden geliyor, yaralı yüreğinizin sesi bu. Bu yaraladı beni diyorsunuz, bunu da ben yaptım ha, ben size. Ama öylesine tok, öylesine onurlu ki. Bu ses yüreğinize değil de çeliğe vurulmuş hissini veriyor insana. En doğal şeyler isteniyor. Ama yine de ters anlaşılmışım. Çünkü benim gülünç kişilerim de sizinkilerle eş. Hem sonra sizinle onlar arasında bir seçime nasıl gidebilirim? Gösterin o cümleyi. Böyle budalaca bir düşünceye nasıl saplanabilirim? Yargılamaya yetkim mi var benim? Ben... Her bakımdan evlilik, iş, yüreklilik, esirgemezlik, arınmışlık, özgürlük, doğruluk, kendi başına buyrukluk konularında siz ikinize erişebilir miyim? Bunlardan söz açmak bile tiksinti veriyor bana. Ben mi yardımcı elimi uzatmaya kalkıştım? Bu yürekliliği ben mi gösterdim? Nasıl başaracaktım dersiniz? Yeter bunca soru. Onlar ne güzel bilinç altında uyuyordu. Neden gün ışığına çıkarmalı onları? Karanlık, üzücü şeyler bunlar. Etkileri de öyle. İki sayfa yazı yerine iki saat yaşamak daha iyi demeyin. Yazı daha yoksul, daha açık. Evet, ters anlaşılmışım. Ne de olsa söyle bana çekilmiş suçsuz da değilim. Şu bakımdan suçsuz değilim. Yukarıda sorduklarımın karşılığı çoğunlukla hayır ya da hiçbir zaman olacaktır. Ama sonra o canım telgrafınız geldi. Geceyi bu etki düşmanımı avutsun diye yetmezse avutmaya inanın ki suç sizin değil, suç gecelerin. Bu kısa yeryüzü geceleri o sonsuz geceyi akla getiriyor ve korkutuyor insanı. Ama mektubunuz da avuntularla doluydu. Ne var ki o iki sayfa bir birlik olmuş, köpürüyor onda. Oysa telgraf kendi başına buyruk, haberi yok ötekilerden. Telgrafınızı alıp bütün öteki şeyler bir yana gelmiş olsaydım Viyana'ya da siz bana öyle bir söylev çekseydiniz de olurdu. Yukarıda da söylediğim gibi etkisi oldu. Bütün bütün değilse bile hem de haklı olarak hırpaladı beni. Gözüme bakarak söyleseydiniz, nasıl olsa olacaktı biliyorum, söylenmeseydi, düşünülecekti belki. Bir bakış, bir ürperiş ya da hiç değilse söyleyeceğim kararı boylu boyunca yere yıkardı beni. Siz bütün hasta bakıcılık, hünerlerinizle kaldıramazdınız beni. Bu dediklerim olmasaydı çok daha kötüsü olurdu Milena. Anlıyor musunuz şimdi? Sizin Franz. İnsanları tanıma yeteneğiniz oldukça iyidir Milena. Kuşkulanıyorum kimi zaman. Örneğin Verfel için yazdıklarınız, yazdıklarınızda sevgi de var. Belki yalnız sevgiye dayanıyor sözleriniz. Yine de onu iyi anlayamadığınız çıkıyor ortaya. Verfel nasıl bir adamdır? Onu bırakalım şimdi. Şişkoluğu için kızmanızı ele alalım. Kaldı ki yersiz bu çıkışınız. Onu pek sık göremiyorum ama bence günden güne daha sevimli, daha yakışıklı oluyor Verfel. Yalnız şişmanlara güvenildiğini duymadınız mı? Yalnız bu sağlam pıçılar dayanır kaymalara. Yalnız bu hav istifçileri üzüntülerden, çılgınlardan, kişinin korunabileceği kadar koruyabilirler kendilerini. Yalnız onlar işlerini dört elle sarılmayı başarırlar. Birinin dediğine göre yeryüzünün gerçek sahipleri şişmanlarmış. Onlar işe yararmış yalnız. Çünkü doğuyu ısıtır, kuzeyi gölgelendirirlermiş. Tersini savunmaya kalkışabiliriz ama haksız çıkarız. Gelelim Yahudilik konusuna. Yahudi olup olmadığımı soruyorsunuz. Şaka mı ediyorsunuz? Belki de Yahudilerin o korkaklarından olup olmadığımı merak ediyorsunuzdur kim bilir. Yoksa Praglı olduğunuza göre Hayne'nin karısı Matilde kadar ön olamazsınız bu konuda. Belki bilmelisiniz, anlatayım. Daha önemli şeyler anlatmam gerektiğini anlamıyor değilim. Hem sonra etkisi de olacak bana, öykünün değil, anlatmanın. Ama ne çıkar? Bir kez de hoş bir şey dinlemiş olun benden. Meissner'in anılarında okumuştum. Kendisi bir Alman uzanıydı, Yahudi değildi. Hayn'in karısı Matilde durmadan Almanları kötüler, üzermiş Meissner'ı. Matilde'ye göre Almanlar acı, tok sözlü, şakadan anlamayan, hep haklı çıkmak isteyen, karşısındakine inanıveren, yapışkan, kısacası çekilmez bir ulusmuş. Meissner dayanamaz. Tanımıyorsunuz ki Almanları der. Kocanızın burada, Paris'te düşüp kalktığı Alman gazetecilerin çoğu Yahudi. ''Amma da büyütüyorsunuz.'' der Matilde. ''İçlerinden bir ikisi Yahudidir belki.'' Örneğin Zayfert. ''Hayır.'' der Meissner. Zayfert, Yahudi olmayan tek kişi. Matilde şaşar. ''Nasıl?'' der. Yeters. Yahudi mi dersiniz?'' Yeters sarışın, uzun boylu, güzel bir adamdı.'' ''Evet.'' ''Evet.'' der Meissner. ''Ya Bamberger?'' ''Ya Einstein, onlar da mı?'' der Matilde. ''Evet, onlar da. Bütün tanıdıklar sıradan geçer. Sonunda Matilde iyice sinirlenir.'' Daha neler der, neredeyse Cohen adının da bir Yahudi adı olduğunu söyleyeceksiniz. Oysa Cohen, kocamın amcaoğludur. Kocamın protestan olduğunu da bildiğinizi umarım. Meissner söyleyecek söz bulamaz, susar. Anlaşılan, korkmuyorsunuz Yahudi ırkından. Kentlerinizdeki bu son ya da sonradan bir önceki durum göz önünde tutulursa, yüreklilik sayılır bu davranışınız. Eğlenmiyorum, bir genç kız ana, babasına bırakın beni diye alıp başını giderse, bu... Jandarkın Dark'ın köyünden çıkmasına benzemez. Daha başka, daha önemli bir şeydir. Yahudileri has korkaklıkla suçlandırabilirsiniz onları. Ama yaygın olan bu suçlandırma insanları tanıma bakımından teoride kalır. Gerçeğe uymaz. Örneğin, kocanız için daha önceleri yaptığınız tanımlamaya uymuyor. Benim deneyerek edindiklerime de uymuyor. Evet, birkaçı için doğru belki. Hem bu birkaçı için de tam yerinde. Bende olduğu gibi. Tuhaflığı bunu da işte. Bütün Yahudiler bu saç, suçlamaya girmiyor. Yahudilerin bu güvensiz durumları, kendilerine olan güvensizlikleriyle, başkalarına olan güvensizlikleri bize şunu gösteriyor: Yahudiler yalnız ellerinde tuttukları, dişleriyle koparabildikleri nesnelere sahip olabileceklerini inanmışlardır. Ellerinin altında olan bu varlıklar onlara yaşama hakkı verir ancak yitirirlerse bu varlıkları bilirler bir daha ele geçiremeyeceklerini. Hiç ummadıkları yerden tehlikeler yağdırılır Yahudilere. Daha açık anlatabilmem için tehlikeyi bırakıp şöyle diyelim. Gözlağı ile korkutulur. Sizinle ilgisi olan bir örnek vereyim. Hiç sözünü etmeyecektim ama o zaman tanımıyordum sizi daha. Susmakta bir sakınca görmüyorum şimdi. Sizin içinde yeni bir şey olmayacak bu. Soysop'un sevgisini gösteriyor. Kim olduklarını söyleyecek değilim. Adlarını unuttum bile. Küçük kız kardeşim Hristiyan bir çekle evlenecekti. Oğlan sizin yakınlarınızdan birine bir Yahudi kızla evleneceğini söyleyince aman sakın bir Yahudi ile evlenme. Görmüyor musun bizim Milena'yı filan gibi sözler edilmiş. Bunları anlatmakla nerelere sürükledim sizi, yolumu şaşırdım ama ne çıkar. Siz de birlikte geldiniz belki demek ikimiz de yolumuzu şaşırdık. çevirilerinizin en güzel yılı bence asılarına bağlı kalışları. Bağlı sözü için azarlayın beni, her şey gelir elinizden ama... ''En iyi başardığınız iş azarlamak anlaşılan. Ödevlerini hep yanlış yapan bir öğrenciniz olmak isterdim. Durmadan azarlayasınız.'' diye. ''Sınıfı görür gibiyim. Üzerime eğilmişsiniz. Ben korkudan başımı kaldıramıyor. Bakamıyorum yüzünüze. Durmadan azarlıyor. Parmağınızı sallıyorsunuz havada. Ne dersiniz? Öyle mi yapardınız?'' ''Evet. aslında çok bağlı kalıyorsunuz çevirilerde bana öyle geliyor ki. Elinizden tutmuş, arkamdan sürüklüyorum sizi.'' Öykülerimin karanlık, basık, pis, boğucu yollarında dolaştırıyorum. Bitmek, tükenmek bilmiyor bu yollar. Cümlelerimin uzunluğu da bu yüzden. Anlamadınız mı? Bu sonsuz yolların iki ayda bitir öyle mi? Çok çabuk. Aydınlık çıkışında elinizi bırakıp kaçmayı akıl etsem bari. Mektubumu bugün kesmek için bir uyarı sayıyorum bunu. Onun için bugünlük bırakı veriyorum. Bana mutluluk taşıyan eli. Yarın yine yazarım. Viyana'ya neden gelemediğimi. Kendimi temize çıkarmak amacıyla yine yarına bırakıyorum. Bana hak vermedikçe de huzura kavuşamayacağım. Frans Milena, adresi biraz daha okunaklı yazmanızı isteyeceğim. Bana yazılan zarfa girdi mi, yarı yarıya benim sayılır artık. Sizin olmaktan çıkar. Yabancıların mallarına önem verin biraz. Biraz sorumlu hissedin kendinizi. Ben de mektuplarımdan birinin elinize geçmediğinden korkuyorum. Yahudi korkaklığı. Mektuplarımın eline geçeceğinizden korkacak yerde. Yine o konuya dönüyor. Budalaca bir söz etmek istiyorum. Budalalık şurasında. Kendimce gerçek bulduğum bir şeyi sakıncası olabileceğini düşünmeden söylemek isteğişim. Bir de Milena korkaklıktan söz eder. Göğsüme bir yumruk indirir gibi bir soru sorar bana. Hiç çekinmeden hem de. Jiste zit yani Yahudi misiniz der bana. Çekçe de ses ve hareket bakımından birbirinin eşidir bu cümle. Jiste sıkışmış yumruk. ''Kız almak için nasıl geriliyor, görmüyor musunuz?'' Sonra zitte, sevinçli, uçan, yerini bulan bir iniş var. Çekçe'de Alman kulağına böylesine ettikleri çoktur. ''Bir seferinde de nasıl oluyor da kalışlarınızı bir mektuba bağlayabiliyorsunuz?'' demiş. ''Ne çapuyu anlamıyorum, yapıştırmışsınız.'' Çekçe'de hele sizin kullandığınız dilde bu söz çok tuhaf, katı, ölü, pinti sert bir şey. Daha doğrusu ceviz kıracağına benziyor.'' Çene bu sözü diyebilmek için üç kez çatır diyor. İlk hece cevizi kapmak istiyor. Olmuyor ama ikinci hecede ağız alabildiğine açılmış. Ceviz sığıyor şimdi ağıza. Üçüncü hecede kırılıyor ceviz. Çıkan sesi duymuyor musunuz? Sonunda dudakların öyle bir kapanışı var ki hiç savunma hakkı vermiyor karşısındakine. Kimi zaman yerinde bu kapanış? Hele benim gibi bir geveze olursa karşınızda. Geveze özür diliyor sizden. Bağışlanmasını istiyor. ''Kişiler ancak birazcık sevinçli oldukları zaman gevezedirler.'' diyor. ''Oysa bugün mektup gelmedi sizden. Asıl söylemek istediğimi de söyleyemedim yine. Başka sefere ama yarın ne olur? Yarın bir şeyler gelsin sizden. Kapıyı yüzüme kapamadan önce söyledikleriniz. Kapanan bütün kapılarda vardır bu.'' Korkunçtu. Franz. Pazartesi. ''Gelelim açacağım.'' dediğim konuya. ''İstemiyorum Milena, yardım edin bana.'' ''Söyleyebildiklerimden daha çoğunu anlayın. İstemiyorum. Kekelemek değil bu. Viyana'da gel Viyana'ya gelmek. Gelirsem dayanamam ki. Benim sıkıntım içimden. Ciğerimin hastalığı içimin sıkıntısını örtmek için çıktı ortaya. İlk iki nişanlanmamdan beri sizin anlayacağınız 4-5 yıldır hastayım ben. Son mektubunuzdaki sevinçli havayı önce anlayamamıştım. Neden sonra çözebildim. Unutuyorum hep. Öyle ya. Daha o kadar gençsiniz ki. 25 bile değil.'' 23 yaşındasınız belki. Bense 37, neredeyse 38 oluyorum. Neredeyse sizden bir o kadar daha yaşlıyım. Uykusuz gecelerden, baş ağrılarından, saçlarım apak olacak neredeyse. Bu uzun karma karışık öyküyü, bir takım ayrıntılarıyla sermek istemiyorum önünüze. Korku içindeyim daha. Bir çocuk gibi ürküyorum yine. Üstelik ben de çocukların unutkanlığı da yok. Üç kez nişanlandım. Suç hep bendeydi. Hep bendim suçlu. İki kızı da mutsuz ettim. Size ancak ilkinden söz edebildim. Öteki kızın sözünü edemem. Çok alıngan, çok hassastır o. Kendisi için söylenecek her söz iyi niyetle de söylenmiş olsa kırabilir onu. Anlamıyor değilim onu. İşte bu yüzden öl desem ölürdü belki. Rahat değildim. İşte bu yüzden sevincim sürekli olmuyordu, bocalıyordum. Evlenmeye yanaşamıyordum bir türlü. Oysa evlenelim diye Tanrı'nın günü zorlayan da yine bendim. Kimi günler ona delice aşıktım. Evliliğin çok kutsal bir şey olduğunu da biliyorum. Aşağı yukarı beş yıl üzdüm. Başının etini yedim durmadan. Daha doğrusu kendimi yedim bitirdim. Yataklara düşmedi o. Prusya Yahudisi. Sağlam bir melezdi. Ben onun kadar güçlü değildim. Ama o yalnız çekmekle kaldı. Ya ben? Ben hem çektim hem de çektirdim. Bitti. Bir şey yazamam. Hiçbir şey açıklayamam artık. Hastalığımı... Niçin Viyana'ya gelemeyeceğimi anlatmaya çalışacaktım sözde. Şimdi bir telgraf aldım. Sekizinde Karsbaat'ta buluşalım. Geleceğini yazıyla bildir. Ne yalan söyleyeyim. Telgrafı açarken korkunç bir yüzle karşılaştım. Bunu yazarın dünyanın en uysal, en silik, en boynu bükük kişisi olduğunu bildiğim halde hem sonra bu da benim isteğimle oldu. İnandıramam onu. Hastalığıma sığınamam artık. Pazartesi buradan ayrılmak zorundayım. Birden siliniyor telgraftaki yazılar. Gizli başka bir yazı çıkıyor ortaya. Viyana üzerinden git diyor. Bu yazı güçlü. Bir buyruk gibi. Buyruklardaki sertlik yok bunda. Gitmeyeceğim Viyana'ya. Gidemem de. Kestirme Münih yolu dururken Linz ya da Viyana üzerinden yolu uzatmanın saçmalığını bilmiyor değilim. Bir deneme yapıyorum. Ekmek kırıntısı bekleyen bir serçe var balkonda. Masadan aldığım ekmek kırıntısını balkona değil de odanın ortasına atıyorum. Serçe görüyor içerisini. Yaşamasını sağlayacak yem içeride, yarı karanlık bir yerde. Bu ekmek kırıntısı mıknatıs gibi çekiyor onu, silkiniyor. Dışarıdan çok, içeride sanki. Ama içerisi karanlık. Sonra ekmeğin yanı başında ben varım. Bir insan, o bilinmeyen güç. Yine de sıçrıyor eşeğe. Birkaç kez daha sekiyor. Sonra birden ödü patlamışçasına uçup gidiyor. Bu küçük, bu cılız kuşta nasıl güçlü bir içgüdü olmalı ki, Yeniden geliyor. Çevresine bir göz atıyor. Ürkekliği gitsin diye biraz daha ekmek serpiştiriyorum yere. Elimde olmadan. Kımıldamasaydım. işte bilinmeyen güçlerin bu türlü etkileri vardır. Kaçmayacaktı. Gelip alacaktı ekmeği. İznim haziran sonunda bitiyor. Sıcaklar bana dokunmaz. Ama iyiden iyiye bastırır artık. Birkaç günde bir köyde kalmak istiyorum. Ben de gelirim demişti. Anlaşılan buluşacağız şimdi. Ondan ayrıldıktan sonra birkaç gün önce Konstantinos Bad'da Annemin babamın yanına gitmek istiyorum. Oradan da Praga döneceğim. Bu kafayla nasıl çıkacağım bu yolculukların içinden bilmiyorum. Napolyon Rus savaşına hazırlanırken savaşın nasıl biteceğini bilseydi ne yapardı diyorum. İlk mektubunuzu aldığım gün birkaç gün sonra da sözde düğünümüz olacaktı. Bakın o iş yalnız benim başımın altından çıkmıştır. Çok sevinmiş mektubu ona da okumuştum. Sonra yok hayır bu mektubu da yırtmak istemiyorum siz sobaya atıyorsunuz. Ben yırtıyorum. Başlayıp sonra bize göndermekten caydığım bir mektubu yırtacak yerde arkasını ona yazıp göndermiş olacağım. Belirtilerden hissediyorum böyle olduğunu. Önemli değil bütün bunlar. Telgrafı boş veriyorum. Gelmeyeceğim Viyana'ya. Tersine telgrafın gelmesi Viyana'ya gitmemem için bir neden daha. İnanın gelmeyeceğim ama bilinmez belki. Hayır, hayır gelmeyeceğim. Yine de kendimi Viyana'da bulursam. Ne kahvaltını, ne de akşam yemeği hazırlayın bana. Boylu boyunca yatıp kendimi gelebileyim diye bir yatak bulundurun yeter. Sağlıcakla kalın. Biliyorum kolay geçmeyecek bu haftam. Karsbaat'ta yazmak istersiniz. Hayır hayır Praga yazarsınız. Ne biçim okullarda öğretmenlik yapıyorsunuz kuzum? Kaç öğrenciniz var? 200 mü? 50 mi? Son sırada pencere yanında bir yerim olsun isterdim. Bir saat oturabilsem yeterdi bana. ''Bir daha yüz yüze gelmek istemezdim seninle. Nasıl olsa hiç yüz yüze gelmeyeceğiz ya. Yollara düşmekten de yetti. Yazmayacağım artık. Bitmek bilmeyen bu beyaz kağıtlar adamın gözüne batar. Durmadan onun için karalarız. Öğleden sonra yazmıştım yukarıdaki satırları. Şimdi gecenin on biri. Elimden gelen tek şeyi yaptım. Karsbağ'da gidemeyeceğimi telgrafla bildirdim ona. Neden gitmediğimi daha sonra açıklarım. Her şeyi alt üst ettim biliyorum ama elden ne gelir?'' Ne düşünürler, ne gizlenebilir artık. Onun için Karsbaat'ta buluşalım demiştim. İşte böylesine oynuyorum bir insanla. Başka türlü davranamazdım. Karsbaat'a gitseydim konuşamazdım, susamazdım da. Daha doğrusu susmadan konuşmak olurdu. Tepeden tırnağa bir tek söz gibiyim. Viyana üzerinden dönmeyeceğim de kesinleşti demektir. Pazartesiye Münih üzerinden nereye olduğunu bilmiyorum daha. Karsbaat ya da Marienbaat'a gidiyorum. Ama yalnız olacağım. Yazacağım size. Ancak Pırak'ta mektup bekleyebilirim sizden. O da üç hafta sonra. Cumartesi. Durmadan soruyorum kendime. Anladı mı verdiğim karşılığı diyorum. Ama öyle bir hava içindeyim ki başka türlü olamazdı cevabım. Aşırı yumuşaktı bile. Aşırı aldatıcı, aşırı göz kamaştırıcıydı. Durmadan gece gündüz soruyorum kendime işte. Sizden gelecek mektubu çarpıntılar içinde bekliyorum. Boşuna yiyorum kendimi. Bir hafta durmamacasına... Taşa bir çivi çakmakla görevlendirilmiştim sanki. Ama çivi de, işçi de benim Milena. Bir söylentiye göre inanmak istemiyorum. İşçilerin grevi yüzünden bu akşamdan sonra Tirol postası işlemeyecekmiş. Aynı gün. Geldi mektubunuz. Mektubunuzun mutluluğu. Yazdıklarınızın içinde çok önemli bir yer var. Bana Prag'da belki de artık yazamayacağınızı söylüyorsunuz. Önce bunun üzerinde durmak. Bunu tek başına ele almak istiyorum ki bütün dünya siz de Milena göreceksiniz diye. Bunu yazmakla göz daha veriliyor birine öyle mi? Uzaktan da olsa bilinmiyor değil bu insanın durumu. Hem sözde hani iyiliği isteniyordu bu adamın yazmak istememekte haklısınız belki. Bunu mektubunuzun birkaç yerinde iyice hissediyorum. Bu yerler için kendimi savunacak değilim. Bunlar öyle yüksek yerler ki oraya çıkarılmış olmamı korku ile görüyorum. Orada soluk almaya ciğerlerimin gücü yok. İşte dinlenmem gerekiyor şimdi bile. Yarın yine yazarım. Yarın yine yazarım. Yarın yine yazarım. Yarın yine yazarım. Yarın yine yazarım. Yarın yine yazarım. Yarın yine yazarım. Yarın yine yazarım. Pazar. Bugün yazacaklarım bir takım şeyleri aydınlatabilir belki Milena. Ne varlıklı, ne ağır bir adınız var. Ağırlığı taşımasını güçleştiriyor. Oysa beğenmemiştim önceleri. Yolunu şaşırıp Bohemia'ya sürüklenmiş bir Yunanlı'nın ya da bir Romalı'nın adına benzetmiştim. Çektili zorlamış onu, vurgusunda yanıltmış, yine de biçiminin güzelliği, renklerinin parlaklığı ile bir kadını andırıyor. El üstünde taşınan bir kadını. Ne bileyim ben, kaçırılır bu kadın. Yangından, yeryüzünden kucağa alınıp kaçırılır. O da güvenle, istekle sokulur insana. Yalnız iyinin sesi çok güçlü. Sıçrayıp elinden kaçı vermiyor mu ismin? Yükünün mutluluğundan bu sıçramayı kendi yapıyorsun belki de. İki türlü mektup yazıyorsun. Mürekkep ya da kurşun kalemle yazdıklarını demek istemiyorum. Kaldı ki yazın kurşun kalemle de göze çarpıyor. Bir şeyler hissettiriyor insana ama yetersiz bir his bu. Örneğin evin resmini gönderdiğin mektup kurşun kalemle yazılmıştı. Yine de mutluluk vermişti bana. Rahat yazdığın mektuplar mutluluk veriyor bana Milena. Yaşımı, yıpranmışlığımı, hele korkumu anlamaya çalış. Sonra unutma ki sen gençsin, taptazesin, gözü peksin. Oysa benim korkum gün geçtikçe artıyor. Dünyadan el ve etek çekmek anlamına geldiği için artıyor baskısı bu korkunun. Baskı arttıkça da korku büyüyor. Ama senin gözü pekliğin ileri atılmayı sağlıyor sana. Bu yüzden azalıyor baskısı. Gözü pekliğin artıyor. O rahat yazılmış mektuplarının önünde saatlerce oturabilirim. Yanan başıma damlayan yağmur damlaları gibidir o çeşit mektupların. Ama ötekiler... Daha çok mutluluk getirmesi gereken öteki mektupların yok mu? Güçsüzlüğümden ötürü günlerce sonra varabiliyorum onların mutluluğuna. Ünlemle başlayan, yanında değilim ki, bir takım korkularla biten mektupların yok mu Milena? Onları alınca tehlike çanları çalmış gibi titremeye başlıyorum. Okuyamam bu türlü yazılmış mektupları. Yine de okuyorum. Suya kavuşan bir hayvanın içişi gibi içiyorum onları ama bir yandan da korku. Hem de ne türlü. Altına girip saklanabileceğim bir eşya arıyorum titreyerek bir köşeye büzülüyorum. Çılgınlar gibi dua ediyorum. Bir fırtına gibi odama nasıl girdiysem yine öyle penceremden uçup gitmem için dua ediyorum. Kasırgayı alıkoyamam ki odamda. Madea'nın güzel başı olmalı sende bu mektupları yazarken. Korkunun yılanları ürkmüş ama benim korkumun yılanları daha azgın. Çarşamba, perşembe günkü mektubunda Ah yavrucuğum, yavrucuğum, budala şakalarını zidnene paçut tiksinme üzerine Çok ciddiye almışsın, bilesin diye yazmıştım. Korkudan birbirimizi ters anlar olduk. Ne olursun beni çekçe yazmaya zorlama. Suçlamadım ki seni. Tanıdığın Yahudileri beni de kat içlerine, övdüğün, ''Onları kötü bulmadığın için seni suçlayabilirim belki. İçlerinde neleri vardır, neleri. Yahudi oldukları için hepsini kendimi de şuradaki çamaşır dolabının çekmecesine tıkmak istiyorum kimi zaman. Bir süre besledikten sonra çekmeceyi usulca açıp ölüp ölmediklerine bakmak, ölmemişlerse çekmeceyi yine kapamak, ölünceye kadar da çekmeceyi açmamak. Ama bak, söylevinle ilgili dediklerin ciddiydi. İkide bir ciddi giriyor yazılarıma.'' Belki de haksızlık ediyorum ona. Düşünmek istemiyorum bu konuyu. Ama ona kopmaz bağlarla bağlı olduğumu da biliyorum. Gün geçtikçe daha da bağlanıyorum ona. Neredeyse ölünceye kadar diyecektim. Konuşabilseydim onunla. Ama çekiniyorum. Benden daha akıllı, daha olgun. Biliyor musun Milena? Sen ona varmakla uç uçuruma doğru bir adım attın. Ayrıldın yolundan. Bana gelirsen şimdi uçurumun dibini boylarsın. Hissetmiyor musun bunu? ''Geçen mektubundaki yüksek yerler bana göre değil. Hayır Milena, o yerler senin. Söylevinden söz ediyorum değil mi? Onları yazarken sen de ciddiydin. Yanılmış olamam. Hastalığından söz etmişsin. Yatman gerekirse ne yaparsın? Daha iyi olur belki. Belki de yatıyorsun. Ben burada oturmuş sana yazarken.'' ''Bir ay önce daha mı iyi bir insandım? Kendi kendime de olsa üzülüyorum hastalığına. Hiç değilse hasta olduğunu biliyordum. Ama şimdi, geçti artık.'' Şimdi yalnız kendi hastalığımı, kendi hastalığımı düşünüyorum. Ama ikisi de sen demeksin. Frans. Uykusuzluktan kendimi kurtarmak için küçük bir gezintiye çıkmıştım bugün o mühendisle. Sana bir kart yazdım ama imzalayıp gönderemedim. Bir yabancıya yazar gibi yazamıyorum artık sana. Pazartesi. Ancak gün ışırken de alabildim uykuya. Korkunç dememek için kötü diyorum. Bir düş gördüm. Neyse ki uzun sürmüyor düşlerin etkileri. Kötü bir düş gördüm Milena. Yine de bu düşü gördüğüme seviniyorum. Düşler sona ermedikçe kişi uyanmaz uykusundan. Sımsıkı tutar düşler bizi. İstesek de uyanamayız. İşte birazcık uyuyabilmemi bu düşe borçluyum. Viyana'daymışım. Kendi yarattığım bir Viyana vardır kafamda. Gelirsem oraya günün birinde öyle bulacağımı sanırım hep. Yarattığım bu Viyana küçük, sessiz bir alandır yalnız. Alanın bir yanında senin evin, evinin karşısında kalacağı otel. Solda Batı Demir Yollarının istasyonu. O istasyona ineceğim Viyana'ya geldiğimde. Franz Josef istasyonu onun solunda. Ayrılırken de bu istasyondan bineceğim trene. Kaldığım motelin bodrumunda yalnızca sebze pişiren bir de lokanta vardır. Ağzıma et koymadığıma göre yemeklerimi orada yiyebilirim. Yemek yemiş olmak için değil, Praga dönerken biraz yüklü olmam gerekir. Neden anlatıyorum bunları? Gördüğüm düşle bir ilgisi yok. Anlaşılan geçmemiş düşün daha etkisi. Düşümdeki Viyana bu anlattığıma pek uymuyordu. Gördüğüm büyük bir başkentti. Akşam olmak üzere ısla, karanlık, bilmediğim bir kaynaşma. Bir gidip gelme sokaklarda taşıtlarda. Kaldığım yerle evinin arasında uzunca, dörtgen ve herkesin girip gezindiği bir bahçe varmış. Birden gelivermişim Viyana'ya. Mektuplarımdan da önce varmışım. Böyle oluşuna pek üzülüyorum sonraları. Yine de sen biliyormuşsun geleceğimi, buluşacakmışız, yine de yük olmaktan çekiniyorum. Neyse ki yalnız değilmişim, birkaç arkadaşla gelmişim, aralarında bir de kız var. Kim olduklarını tam olarak bilmiyorum, beni korumak için yanımdalarmış sözde. Konuşmasalar, da ne iyi olacaktı, ama ne gezer, durmadan fısıldaşıyorlardı. Durumu mu tartışıyorlardı belki, ne konuştuklarını anlayamıyordum, anlamak da istemiyordum. Ama insanı çileden çıkaran bir fısıldaşmaydı bu. Ben otelin önüne çıkmış, sağ kaldırımın yanında duruyormuşum. Sizin evi gözlüyorum. Sizin ev köşk gibi bir yer. Tek katlı, hemen önünde mermerden yuvarlak bir balkon var. Meğer kahvaltı saatiymiş, sofra kurulmuş bile. Kocan geliyor. Sağda duran hasır bir iskemleye oturuyor. Uykudan yeni kalkmış olacak, geriniyor. Sonra sen geliyorsun. Masanın arkasına geçip oturuyorsun. Seni görmem için hiçbir engel yok. Ama yine de kocanı daha iyi görüyorum da seni bulanık görebiliyorum. Mavim tırak, kımıldayan bir nesnesin, hortlak gibi bir şey. Sen de kollarını açıyorsun ama gerinmek değil bu. Bir çeşit kutsallık var bu kolların açılışında. Birden akşam olmuş ve sen yanımdasın. Sokakta, kaldırımın üstündesin. Benim bir ayağım kaldırımda, bir ayağım yerde elini tutuyorum. Hızlı hızlı, kısa kısa cümlelerle bir konuşmadır başlıyor aramızda. Bu konuşma hiç kesilmiyor, uyanıncaya kadar. Neler konuştuğumuzu anımsamıyorum. Yalnız sondan iki, baştan da iki cümleyi söyleyebilirim. Ara yerde konuşulanlar anlatılamayacak kadar acı. Bakışlarından bir şeyler sezmiş olacağım ki, daha selamlaşmadan beni başka türlü canlandırmıştın kafanda değil mi diyorum. Açık söylemem gerekirse, evet diyorsun. Seni daha alımlı sanmıştım. Alımlı yerine daha da bir deyim kullanmıştın. Gelmiyor şimdi aklıma. Söylediğiniz ilk iki cümle buydu işte bir şey diyeyim mi biliyorum her yaptığım işte bir eksik yanım vardır ama müzik konusunda yüzde yüz baştan sona sıfırımdır hiçbir işte böylesine kesin bir tamamlığa ermemişimdir başka ne konuşabilirdik her şey aydınlanmıştı derken ne zaman buluşacağımızı tartışmaya başladık ben durmadan soru sordum sen durmadan anlaşılmaz bir sürü kaçamaklı karşılıklar verdin birden yanımdakiler de söze karıştı. Benim Viyana'ya gelişimin başka bir nedeni de varmış. Anlaşılan engeller ortadan kalkmış olacak ki başkente yakın bir yerde görmem gereken tarım okulunu gidip görebilirmişim artık. Yanımdakiler bana acımış olacaklar ki bu tarım okulu sözünü attılar ortaya. Beni kaçırıp oyalayacaklardı akılları sıra. Böyle olduğunu hissettim. Ama göz yumdum. Birlikte istasyona gittik. Viyana'dan ayrılışım üzebilirdi belki seni. Bunu da bilmek istiyordum. İstasyona geldiğimizde Tuhaf bir şey oldu. Tarım okulunun hangi ilçede olduğunu unutuvermişim. Demir yolunun büyük geliş gidiş planının önünde durmuş, istasyon adlarını sıralıyorlardı bana ama benim gideceğim yerin adı yok, çıkmıyordu bir türlü. Onlar gideceğim yeri ararlarken ben de sana bakmak fırsatını bulmuştum. Dış görünüşüm hız geliyordu bana. Sözlerine önem veriyordum yalnız. Ben de seni düşündüğüm gibi bulmamıştım. Benzemiyordun kendine. Daha esmerdin. Yüzün zayıftı. Tombul olsaydın böylesine katı yürekli olabilir miydin? Ama bu davranışından ötürü katı yürekli denebilir miydi sana? Üzerinde benimkinin kumaşından hem de erkek kıyafetine benzer bir kıyafet vardı. Hiç beğenmemiştim. Birden mektubundaki bir şiir geliyor aklıma. İki tanecik kıyafetim var ama bilirim yakıştırmasını. Kıyafetini beğeni veriyorum. Anla sözlerinin bendeki etkisini. Arkadaşlar daha plana bakıyorlardı. Biz diğer tarafta durmuş, buluşacağımız günün pazarlığını yapıyorduk. Aşağı yukarı şu sonuca varmıştık. Ertesi gün pazardı. Pazar günleri bana zaman ayıramayacağını bir türlü anlayamıyordum. Sen de nasıl anlamam diye direniyor, şaşıyordun. Sonunda "Peki demiş olacaksın ki 40 dakika için kaçabileceğini söyledin. Konuşmamızın korkunç yanı sözcüklerinde değildi. Davranışındaydı, direnişinde. Susmakla şunları anlatmak istiyordun sanki. Önemli olan gelmek istemeyişin gelmişim kaç para eder Günün hangi saatine rastlayacaktı bana ayıracağın bu 40 dakika bir türlü öğrenemedim. Anlaşılan kendinde bilmiyordun. Düşünüyordun ama bulup söyleyemiyordun. Bütün gün beklerim öyleyse dedim. Bekle dedin. Arkanı döndün, ötekilerin yanına gittin. Verdiğin bu cevaptan hiç gelmeyeceğini anlamıştım. Yalnız beklememe izin veriyordun o kadar. ''Beklemeyeceğim işte'' dedim usulca. Duymadığını sanarak sesimin yettiği kadar bağırdım arkandan. Bu son kozumdu. Umutsuz bir seslenişti. Vız geliyordu sana, umursamıyordun. İlgilenmiyordun benimle artık. Alt üst olmuştum. Kalabalığa karıştım. Bu düşten iki saat sonra mektuplarınla çiçeklerin geldi. Yüreğime su serpen güzel avuntular. Senin Frans. Adresten yine okunmayacak gibi Milena. Postada düzeltip tamamlanmış yine. Önce de bunu yazmıştım sana. Sonra gelen mektubun adresi çok güzeldi. Örnek bir yazı. Hoş, o da kolay okunmuyordu ya. Postacılar da benim gözlerim olsaydı, yalnız senin yazdığın adresleri okuyabilirlerdi ama benim gözlerim yok o postacılarda. Pazartesi Akşam geç vakit geldi mektupların. Yarın sabah mühendisle Bozun'a kadar gitmek istiyorum. Yavrucuğum dediğim için bana kızmakta haklısın. Bunu görünce... Dur dedim, okuyamazsın şimdi bu mektupları. Yarın erkenden yola çıkacağım. Birazcık olsun uyumam gerekiyor ama duramadım, okudum yine. Zor anladım ne demek istediğini. Sonra anladım. Anlayınca da üzüntüm geçti. Burada olsaydın, yalnız sıcaklığını duymak için değil, ne iyi olurdu. Başımı omuzuna koyar, rahat bir soluk alırdım. Hastasın, seni tanıyorum artık. Yoksa yavrucuğum sözü kızdırır mıydı böylesine? Şakadan ben de anlarım ama ''Bana da gözdağı gibi gelebilir her şey. Dün mektubundaki V'leri saydım. Ne çoktu. Utanmıyor musun bana bunca V yazmaya?'' dersen, bunun şaka olmadığını da hissedersem, inanırım seni kırdığıma, üzülürüm. Gerçekten bir küçümseme gizlidir bunda belki. Kim bilir, anlaşılması zor herhalde. Gel gelelim, şaka ile ciddiye ayırt etmek zor değildir pek. Ama yaşayışlarını yalnız buna göre düzenleyenler de güçleşir biraz. Gözler mikroskop gibi görmeye başlar. Bu duruma gelince de kurtuluş yoktur artık. En güçlü olduğumu sandığım günlerde bile yeterince güçlü değildim bu konuda. İlk okula gidiyordum. Birinci sınıftaydım henüz. Kısa boylu, kara kuru, sivri burunlu, yanakları çökük ama tuttuğunu koparan, dediği dedik bir kadın aşçımız vardı. O götürürdü beni sabahları okula. Küçük bulvarı büyük bulvardan ayıran sokaktaydı evimiz. Önce bulvardan, sonra tayin sokağından, kale kapısı gibi bir kemerden geçip pazar sokağına, oradan da balık pazarına inerdi yolumuz. Bir yıl her sabah çekiştim durdum aşçıyla. Kapıdan çıkar çıkmaz başlardı söylenmeye. Evdeki yaramazlıklarımı bir bir anlatacakmış öğretmeni. Pek yaramaz bir çocuk denmezdi bana ama inatçıydım, tembeldim, öfkeli, üzgün bir çocuktum. Bunlar bir araya gelince, Öğretmenimin işine yarayacak bir şeyler çıkardı ortaya belki. Bu yüzden korkar, inanırdım aşçının söyleyeceğine. Okulun yolu bitmeyecek gibi uzun görünürdü önceleri, yolda neler olmaz der, umutlanırdım. Oysa hiç bitmeyecek gibi uzun değildir yollar. Bu çocukluktaki inançlar gün geçtikçe yerleşir içimize, bizi körü körüne ağırbaşlı, korkak biri yapar. Daha bulvardaydık, hem inanmıyordum aşçının öğretmenle konuşabileceğine. Aşçımız sözünü bize geçirebilirdi ama öğretmenimiz herkesin saydığı biriydi. Kulaka mıydı bir aşçı parçasına söyleyeceklerine? Kadına da söylerdim bunu. İnce, hain dudaklarını büzer, sert bir karşılık verirdi. Sen inanma ama görürsün. Pazar sokağına yaklaşırken başka anılarım da vardır buralarda. Senin çocukluğun hangi semtte geçti? Korkum artardı. Sevmezdim okula aşçının yüzünden. Tiksiniyordum da şimdi.'' Başlardım yalvarmaya, o hayır diye başını sallardı. Yalvardıkça önemini kavrardım yalvardığım şeyin, artardı korkum. Dururdum sokağın ortasında, özür dilerdim, o beni kolumdan çekerdi. Anneme, babama söylerim bu yaptıklarını derdim, gülerdi. Güçlüydü bu konuda, vız geliyordu. Dükkan kapılarına, duvarlara tutunurdum, eteğinden çekerdim, direnirdim. Beni affetmen için daha ne yapmam lazım der bir adım bile atmak istemezdim. Ona da neler çektirmiştim. Ama sürüklerdi beni. Şimdi bu yaptıklarımı da öğretmene anlatacağını söyler, sürüklerdi beni. Zaman ilerler, kilisenin saati sekizi vururdu, okulun zillerini duyar, öteki çocukların koşmaya başladıklarını görürdüm. En korktuğum şey okula geç kalmaktı. Biz de başlardık koşmaya. Bir yandan da söyleyecek, söylemeyecek diye pazarlığa girişirdim kendimle. Söylemezdi, hiçbir zamanda ele vermedi beni. Ama isteseydi yapabilirdi ya. Dün söylemedim, bugün söyleyeceğim bak görürsün. Bu göz bitirirdi beni. Kimi gün düşün Milena, öfkesinden duru verirdi sokakta. Hırsla yere vururdu ayağını. Dükkandan çıkarlar bize bakarlardı. Ne saçma şeyler bunlar değil mi? Ne türlü seninim Milena? Bu aşçı kadınlar, bu korkutmalar, 38 yılın ciğerimde biriktirdiği toz toprakla nedenli seninim bilsen? Bunlar değildi demek istediğim. Ya da başka türlü diyecektim olmadı. Gece ilerledi. Kesmeliyim artık. Uyumam gerekiyor. Oysa biliyorum uyuyamayacağım. Sana yazmaktan vazgeçtiğim için uyuyamayacağım. Eski günlerimi bilmek istiyorsan altı ay önce babama yazıp da veremediğim uzun mektubu gönderirim sana. Mektubunun karşılığını yarın vereceğim. Geç dönersem öbür gün yazarım. Birkaç gün daha kalıyorum burada. Fransen Baat'ta annemin babamın yanına gitmeyeceğim. İçimden gelmiyor buradan ayrılmak. Balkonda hiçbir şey yapmadan yatmanın nesinden vazgeçilmez dersin? Frans Salı Seni gördüm düşümde bu sabah yine. Yan yana oturuyoruz. Sen itiyorsun beni ama kızmadan, gülerek. Üzülüyorum. İttiğin için değil, seni itmeye zorlayan davranışıma üzülüyorum. Sızlanmayan, yakınmayan, herhangi bir kadına davranır gibi davranıyorum sana. Sessizliğinin ardındaki sesi... Hem de bana seslenen sesi duymadığıma üzülüyorum. Duyamadım mı dersin? Duymuş da olsam karşılık veremedim mi ya? İlk düşümden daha perişan, daha kötü ayrıldım yanından. Bir yerde okumuş olacağım buna benzer bir olay geldi aklıma. Ateşten örülmüş uzun alevlerdir sevgilim. Dolaşır yeryüzünü, sarar beni. Ama sardıklarını değil, görmesini bilenleri sürükler ardından. Senin adımı da yitirdim, küçüle küçüle. Senin kaldı yalnız. Çarşamba. Öyle vaktiydi. İki mektubun birden geldi. Okunsun diye yazılmamış bunlar. İnsan bu mektupları önüne serer, yüzünü, gözünü sürer onlara. Sonra da aklını kaçırır. Ne var ki insan daha önceden yitirmişse aklının yarısını, hiç değilse geri kalanın değerini anlar da onu olsun sıkı sıkı tutmaya çabalar. Onun için işte benim 38 Yahudi yılım. Sizin 24 Hristiyan yılınıza şunları diyor şimdi. Boş mu veriyoruz doğa ile Tanrı'nın yasalarına, olacak iş mi bu? 38 yaşındayım, üstelik yorgunum da ama bu yorgunluk 38 yılın ortaya koyacağı yorgunluk olamaz. Yorgunluk diye adlandırmak doğru değil belki ama rahat değilim, korkuyorum. Düşenlerle böbürlenen bir dünyada yaşıyoruz. Atamıyorum adımımı, ürküyorum, onun için yere basamıyorum, evet... Belki yorgun değilim, korkağım sadece. Beni alt üst edecek bir serüvenin ardından gelecek o büyük yorgunluktan korkuyorum. Yahudiyim. Korkunun ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Korkunç bir yorgunluk olur bu. Ancak akıl hastanesinde dinlenebilir insan. Gözünü sabahtan akşama kadar bir yere dikip oturarak. İşte bu duruma düşerdim, biliyorum. Bir takım işlere soktum burnumu. Bu arada dostumu düşmanımı kırdım. Oysa düşmanım yoktu. Yalnız dostum vardı, hepsi de iyi insanlardı. Kendim de yarı sakat biri oldum. Hani çocukların elindeki mantar tabancasını görse titremeye başlayanlardan. Şimdi de bir kurtuluş savaşına çağrılıyorum sanki. Söyle, olacak iş mi bu? Yaşamımın en iyi günlerini iki yıl önce geçirdim. Bir köyde, sekiz ay sürdü. O günlerin sözünü daha kimseye etmedim. Kendi kendime yetiniyorum. Özgün, özgürdüm. Bütün bağları kopardığımı sanmıştım. Kimseden mektup almıyordum. Beş yıl süren Berlin mektuplaşması bile sona ermişti. Hastalığımın gölgesine sığınmıştım. Kendimde bir değişme olmamıştı hayır. Belki eski niteliklerime daha da sıkı sarılmıştım. Ak saçlarım bir yana altı yaşımdan beri yüzüm hiç değişmedi örneğin. Ama bu durumun sürmemesi gerektiğini bir buçuk yıl önce kavradım. Bu konuda daha çok düşemezdim. Durmadan evlenelim diye çabaladığım geçen sonbaharı saymıyorum. Körü körüne bana inanmış, iyi, güzel birini de peşimden sürükleyemezdim zaten. Korkunç bir çıkmaza girmiştik. Milena, şimdi de sen çağırıyorsun beni. Yüreğime, beynime, eşit etkiler yapan bir sesle sesleniyorsun bana. Ama tanımıyorsun beni. Birkaç mektup, benim için duyduğun birkaç söz gözünü kamaştırmış olabilir. Milena diyorum. Bir deniz gibidir, deniz kadar da güçlüdür. Gel gelelim, bir yanlış yorumlama sonunda boğulacak olanın isteğine uyup, Alın yazısı da öyle dilerse, bütün gücüyle deniz üstüme yığılmaz mı? Evet, görmedin, bilmiyorsun beni. Gelmemi, gerçeği ortaya çıkarmak için bir ön sezgiyle istiyorsun belki de. Biliyorum, beni gördükten sonra geçecek başının dönmesi. Kim bilir, belki de bundan korktuğum için gelmek istemiyorum. Gelmemek için daha bir sürü kişisel nedenlerim de var. Gerçekten de var, elle tutulur bir engel de, kocam. Konuşamam onunla, yüz yüze bile gelemem. Kocan yanında olmayınca seninle de konuşamam. Seni bile göremem. Bunlar bir yana, bir de şunları düşünüyorum. Geliyorum desem, belki sen istemeyeceksin artık. Gönül rahatlığıyla dilediğin yere git diyeceksin. Kararsızlığıma gücendiğinden değil, bu konudan bıktığın için böyle davranacaksın. Ya da Viyana'ya gideyim diyorum, sen yalnız kapının açılmasını özlüyorsun. Kapı açılacak ama sonra... Sonra uzun boylu, zayıf bir adam belirecek eşikte. Yüzünde bir gülümseme. Hep gülümserim. Bir ihtiyar teyzeden mirastır bu. İkimiz de durmadan gülümseriz. Bilerek değil, utangaçlığımızdan. Gösterilen yere oturacak, Törende de böylece sona erecek. Ağzımı açıp tek kelime konuşabileceğimi sanmıyorum. Canlılığım yetmez de ondan. Benim hep sebze yediğimi, hiç konuşmadığımı gören sofra arkadaşım dün, Anlaşılan dedi et yemek gerekli olabilmek için canlı. Mutluluğumu da duyamayacağım. Bunu duymak için de bir çeşit canlılık ister. Açık konuşuyorum Milena görüyorsunuz ya ama siz anlayışlısınız. Yalan söyleyemediğimi elbette hissettiniz. Yalnız hem de hiçbir şeyi gizlemeden gerçeği olduğu gibi anlatıyorum. Biraz fazla açık konuştuğumu da hissettiniz değil mi? Bunları sayıp dökmeden de gelir sizi büyüleyebilirdim. Böyle davranmadığıma göre ne kadar açık, size karşı ne kadar güçsüz olduğum anlaşılmıyor mu? Daha iki hafta burada kalacağım. Utanıyorum bu duruma dönmeye. Evdekiler, hele iştekiler benim bu izinden sapa sağlam döneceğime inanmışlar. Neler sormazlar? Kaç kilo aldın? Oysaki kilo vermişimdir. Düşünme parayı. Bu da cimriliğime bir taş. Biz veriyoruz ya. Ama ben yemek yiyeyim, yiyemiyormuşum. Nedendir? İşte buna benzer şakalar. Daha bir sürü şey diyecektim ama mektup bitmek bilmezdi sonra. Yalnız şunu demek istiyorum daha. Bu 15 günün sonunda cuma günkü mektubunuzdaki gibi direniyorsanız gelmem için gelirim. Sizin Franz. Cumartesi. Bu mektup yağmuru dinmeli artık Milena. Bizi serseme çeviriyor. Yazdıklarımızı unutuyor. Hangi soruya karşılık vereceğimizi anımsayamıyoruz. Ne türlü olursa olsun Sürekli bir çarpıntı içindeyiz. Çekçeni çok iyi anlıyorum. Gülüşünü bile duyabiliyorum. Zaten sözlerinle gülüşlerinin arasında bocalıyorum daha. Ama sonunda sözlerin kalıyor ortada. Unutma, aslımın temeli korku. Çarşamba günkü mektubumdan sonra beni yine görmek istiyor musun? Bilmiyorum ama bildiğim başka bir şey var. Sana karşı olan durumum. Seni hiç görmesen bile sen benimsin. Daha doğrusu, Korkunun ağır basmadığı konularda biliyorum durumumu. Ama senin durumunu hiç bilmiyorum. O büsbütün korkunun elinde. Yine söylüyorum. Sen de beni tanımıyorsun bilene. Sen de anlamıyorsun beni. Yahudi işi budalaca yapılmış bir şakaydı. Nasıl anlamazsın? Bütün bu olanlar aklımı durdurabilir. Dünya mı yıkılıyor. Yeniden kuruluyor. Bak bakalım başının çaresine. Buradaki baş kendi başım. Yıkılıyor diye yakınmıyorum. Zaten çöküyordu ama... ''Yeniden kurtuluşunu da istemiyorum. Güçsüzlüğümden dolayı yakınıyorum. Yeniden hayata kavuşacağım için yakınıyorum. Görmek istemiyorum güneşi. Ne yapmamız gerekiyor? Her şeye peki diyorsan kalamazsın artık Viyana'da. Kalmamalısın. Bildiğin gibi değil Milena. Kadınlığının önemi yok. Sen benim için el değmemiş bir kızsın. Benim gibi apak biriyle karşılaşmadım ki.'' Böylesine temiz birine el uzatmak için yürek ister. Benim elim kirli, titrek, kararsız. Kimi zaman pençeyi andıran bu terli, bu soğuk eli nasıl uzatırım sana, Frans? Pırak'ta başvuracağın memurdan istediğin bilgiyi alamazsın. Evi boş bulursun. Orası yazıhanem sözde. Ben o sıralarda Alstader Ring, 6 numaranın 3. katında, masanın başında, başım ellerimin arasında oturuyor olacağım şamba güç şey gerçeği açıklamak, çünkü açıklanması gereken tek gerçek var, o da çok canlı olduğu için durmadan biçim değiştiriyor. Güzel de değil, biliyorum da güzel olmadığını, belki sadece sevimli. Pazartesiyi salıya bağlayan gecede ne iyi etmiştim de yazmışım sana. Yazmasaydım çok kötü olacaktı, kapanası kışmış gibiydim yatakta. Bütün gece karşılık verdim sorularına, durmadan yakındım. Seni kendimden uzaklaştırmaya çabaladım, durmadan kendime sövdüm. Belki mektubun elimi akşam geç vakit geçtiydi de ondan. Geceye yakın bu saatte biraz çarpıntılı, biraz duygulu oluyorum. Başa çıkamazdım o ciddi sözlerinde. Sonra sabah erkenden Bozun'a çıktım. Klobünştay'ına kadar tramvayla gittik. 1200 metreye tırmandım, ancak orada soluk alabildim biraz ama... Aklım pek başımda değildi. Dolomi Dağları'nın karşısına düşüyor burası. Hava soğuktu ama pırıl pırıldı. Oradan dönerken aşağıya aktardığım satırları yazmıştım sana. Yolda yazdıklarımı şimdi biraz sert buluyorum. Ne yaparsın? Hisler değişiyor. Hele şükür yalnız kalabildim. Mühendis Bozun'da kaldı. Ben de dönüyorum artık. Mühendisle bu yeni yerler seninle benim arama girdi diye pek sinirlenmedim. Belki kendim de değilim de ondan. Dün geceyi yarıma kadar sana yazmakta, geri kalan zamanı da seni düşünmekle geçirdim. Birkaç dakika gözümü kapayabildim, saat altıda zorla kalktım. Yabancı birinin başka birini yataktan çıkartması gibiydi kalkışım ama iyi oldu. Meğanda kalsaydım, umutsuzluk içinde pinekleyecek, durmadan yazacaktım. Bu gezintiyi isteyerek yapmadım, bu yerler anılarımda belirsiz düşler gibi kalacak. Olsun ne çıkar, geceyi böyle geçirmiştim işte.'' Direnen bir bakışın var Milena, önemi yok diyelim. Öyle ya da sokakları dolduran bunca kişi bakılmaya değer belki ama sen bakarken güçlüsün, yüreklisin. Gördüğünden daha çoğunu görebiliyorsun. Bu ileriyi görmen önemli işte. Sen başarıyorsun bunu. Mektubunla eski şeytanları ürküttün, uyandırdın. Tek gözü açık uyuyan, her zaman tetikteki o eski düşmanlarımı. Onları ayaklandırmış olman korkun Milena. İnsana ecel teri döktürüyor. Yemin ederim başka hiçbir şeyden böylesine korkmam. Ama bu elle tutulamayan güçlerden çok çok korkarım. Yine de iyi oldu. İnsanın aklını başına getiriyor onların var olduklarını bilmek. Teker teker önünden geçmelerini seyretmek. Viyana'da kalamazsın artık. Sözümü iyi yorumlamışsın. O cümleyi düşünmeden yazmadım. Yük olacaksın diye çekindiğim yok. Kazancım parlak değil ama... Kimse de yeter, üzülme, hastalık olmazsa tabii. Düşüncelerimde, açıklamalarımda içtenim, yalansızım. Bu yanımı ilk sen gördün, sen anladım. Korkuyorum Milena. Gözlerimi yuvalarından fırlatan, çılgın bir korku baygınlığı içinde oluşum, kendi kendime lanet okumaktan. Uykuda bu korkunun baygınlığı bastırsa çoktan ölürdüm. Babama yazdığım mektubu okursan daha iyi anlarsın. Hayır, yine de anlaşılmaz pek. Ne de olsa babamı göz önünde tutarak yazmıştım o mektubu. Korkum bir yerde toplanıyor. Bu büyük satranç oyununda yerim yok benim. Oyunun kurallarını hiçe sayarak, oyunu alt üst ederek gözümü kraliçeye dikmişim. Şahın yerine geçmek istiyorum belki. Belki de bütün alanı geçirmek istiyorum elime. Ama bütün bunların olmasını gerçekten istiyorsam başka türlü davranmalıyım. Daha az insanca olmalı bu davranış. İşte onun için... Viyana'da kalamazsın sözünün senden çok benim için önemi var. Hele şimdi, şu anda o dilek, dileklerin en uygunu, en temizi, mutluluğun ta kendisi. Dünkü düşüncelerim buydu. Bugünse geliyorum Viyana'ya diyebilirim belki. Bugün, bugün, yarın da yarın olduğuna göre özgürlüğümü elimde tutuyorum demektir. Korkma şaşırtmam. Perşembeden sonraya da kalmam. Geleceğimi bildiririm sana. Yalnız seni göreceğim. Başkalarıyla karşılaşmak istemiyorum. Nasıl olsa salıdan önce olmaz. Güney istasyonuna geleceğim anlaşılan. Hangi istasyondan ayrılacağımı bilmiyorum daha. O yörede bir yerlerde kalırım. Nerede ders verdiğini bilseydim, gelir beklerdim seni saat beşte. Bu cümleyi bir masalda okumuş olacağım. Ölmemişlerse yaşıyorlardır daha. Bugün Viyana'nın bir planını gördüm. Ne demeye böylesine koca bir kent kurmuşlar sanki? Tek o da yetiyor sana, değil mi? Yemek için yazdıklarını şimdi okudum, haklısın. Ben de öyle yapmalıyım. Günün birinde önemli biri olursam yaparım da belki. Korkarak, titreyerek, tetikte, bütün tüylerim diken diken olmuş bir durumda okuyorum mektuplarını. Odamdaki ekmek kırıntılarını kapmaya gelen serçeye benziyorum. Franz Perşembe Uykusuzluk insanı daha akıllı yapıyor anlaşılan. Dün uykumu almıştım. Viyana yolculuğu için en budalaca sözleri ettim örneğin. Bu Viyana yolculuğu az buz şey değil, şakaya gelmez pek. Üzülme, habersiz gelmeyeceğim, seni şaşırtmayacağım. Bu olasılığı düşündükçe ben bile tir tir titriyorum. Evine gelecek değilim ki. Perşembe günü benden bir ses çıkmazsa anla ki Praga döndüm. Dediklerine bakılırsa Kuzey istasyonunda ineceğim. Dünya yazdığım gibi, Güney istasyonunda değil. Bunun önemi yok pek. Çoğunluğu göz önünde tutarsak onlardan daha şapşal, daha dalgın, daha beceriksiz değilim. Uykumu da almışsam. Hele Viyana'ya giden bir trene binmişsem inerim de Viyana'da. Üzülme. Gel gör ki o trene binebilmek zor işte. Görüşmek üzere kesiyorum burada. Ama bu görüşme Viyana'da olmayabilir. Mektuplarda olabilir yine. Milena adına gelince. Bunun Almanya'da Yahudi ırkıyla bir ilgisi yok. En iyi Çekçe'yi Nazarek'teki baylar Çek Yahudilerini saymıyorum tabii anlar. Sonra derginin okuyucuları anlar. Daha sonra da o dergiye bağlı olanlar. Ben bağlı olanlar arasındayım. Onun için işte direniyorum. Milena adının Çekçeyle bağlantısı yalnız kısaltılmış şeklindedir. Milenka dendiği zaman. İster beğen ister beğenme. Dilbilimi böyle açıklıyor. Viyana'ya gelişimi sana ya telgrafla ya da mektupla bildireceğim. Salı ya da çarşambaya. Pullamadan gönderir miyim mektupları hiç? Pulların alındığı belli olmuyor muydu zarfların üstünden? Akşamı. ''Budalaca yazdım bu sabah yine. Şimdi sevgi taşıyan iki mektubun geldi. Bunların karşılığını salı günü karşılaştığımızda vereceğim. İçimde ya da dışımda beklenmedik hiçbir şey olmazsa salıya Viyana'da olacağım. Yanılmıyorsam salı günü bayram. Mektup ya da telgraf eline geçmeyebilir. Seninle buluşacağımız yeri şimdiden yazabilsem ne iyi olurdu değil mi? Ama olmaz. Buluşacağımız yeri şimdiden bildirirsem boğulurum o zamana kadar.'' Üç gün, üç gece o yerin bomboş kalacağını ve ancak salı günü belli bir saatte orada olabileceğimizi düşünmek çıldırtabilir beni. Şu yeryüzünde bana yetecek kadar sabır var mı dersin Milena? Bunun karşılığını salı günü verirsin. Kart Postal, Posta Damgası, 296-1920 Viyana Salı, saat 10 Bu kartım saat 12'ye kadar geçmeyecek eline. Çünkü şimdi saat 10. Demek yarın buluşacağız. Daha da iyi belki. Evet, Viyana'dayım. Güney istasyonunun oralarda bir pastanede oturmuş kakao içiyorum. Bu ne biçim kakao? Ne biçim pasta? Sen bunları mı yiyorsun? Ama Viyana'daymışım gibi gelmiyor bana. İki gece üst üste gözüme uyku girmedi. İstasyona yakın bir garaja bitişik, Riva Oteli'nde uyuyabilecek miyim bu gece? Sanmam. Yazacak bir şey gelmiyor aklıma. Seni yarınki, çarşamba günü saat 10'da otelin önünde beklemeye başlayacağım. Bir dileğim var senden. Sakın gizlice, yandan ya da arkadan gelip birden çıkma karşıma. Ben de böyle bir şey yapmayacağım sana. Bugün görülmesi gereken yerleri göreceğim. El sokağını, postaneyi, güney istasyonunu, el sokağına bağlayan çemberi, kömürcü kadını filan. Kimseye görünmeden dolaşacağım oralarda. Pırak, pazar. Milena, Milena, Milena, adından başka şey yazamıyorum, yazmalıyım ama. Bugün şaşkınım, yorgun ve sensizim Milena. Yarın da yanımda olmayacaksın. Nasıl bitik olmayayım? Hastayım diye altı ay dinlen günlerini hoş geçir diyorlar bana. Oysa bu süre içinde yalnız dört gün bağışlanıyor. Bu dört günün salı ve pazarından yalnız bir parça. Sabahlarla akşamlar da yok ediliyor üstelik. Tam olarak sağlığıma kavuşmadıysam suç bende mi Milena? Sol kulağına fısıldıyorum bunları. Güzel bir yorgunluktan sonra derin bir uykuya dalmışsın. Yoksul bir yataktayız. Sağdan sola dönüyorsun ağır ağır, dudaklarımdan yana. Yolculuğum nasıl mı geçti? Anlatayım. İstasyonda gazete bulamayınca sokağa fırladım. Sevindim buna da. Ama yoktun. Sen gitmiştin. İyi dedim. Böyle olması gerekirdi. Sonra yine trene döndüm. Yola koyulduk. Gazeteyi okumaya başladım. Nasıl olması gerekirse öyleydi her şey. Biraz sonra vazgeçtim okumaktan. Sen yoktun artık yanımda. Yanımdaydın elbet. Bunu bütün benliğimle duyuyordum ama... Birlikte geçirdiğimiz o dört günün yakınlığına benzemiyordu bu. Alışmalıydım bu duruma. Yine okumaya başladım. Bahrın günlüğünü okuyorum gazetede. Grine'ın bir yeri anlatılıyordu. Bitirdiğimde yazıyı dışarı baktım. Ters yöne giden bir vagonun üstünde Grine yazılıydı. Karşımda oturan biri Narodna Listi'nin geçen pazarki sayısını okuyordu. Ruzene Yenskan'ın bir yazısı ilişince gözüme, istedim gazeteyi adamdan, bir göz attım, bıraktım sonra.'' Beni uğurlarken gördüğüm yüzünü anımsadım da o yüzle oturdum bende. de. Unutamayacağım bir doğa olayıydı yüzün istasyonda Milena. Bulutlardan değil, kendiliğinden gölgelenen bir güneştin sanki. Ne söyleyeyim daha? Kafam ve ellerim dinlemiyor beni. Senin. Bu güzel yolculuğun nasıl geçtiğini yarın yazarım sana. Pazar. Birkaç saat sonra. Sana şu eklediğim mektubu şimdi biri getirdi. Hemen yırt kuzum. Max Broad'un mektubunu da yırt. Adam karşılık bekliyor. Dokuzda gideceğimi yazıp verdim. Ne söyleyeceğim gün gibi ortada ama nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Hey Tanrım, ya evli olsaydım? Eve geldiğimde mektubu değil de yatağımı bulsaydım. Viyana'yı düşünmek, yatmak zorunda kalsaydım. Kendimi kandırmak için söylüyorum bunları. Beni bekleyen gün için ne kadar kolay olduğuna kendimi inandırmak için. Senin. Sızla konuşmaya giderken sıkı sıkı seni yanımda duyabilmek için gönderiyorum bu mektubu sana Milena. Pazar gecesi saat 11.30. Hiç değilse bu mektuplara numara koymak istiyorum. O küçük parkta sana nasıl kavuştumsa bu mektuplarda kavuşmalı sana. 3. Her şey apaçık ortada. Ben de gizli kapaksız anlattım. Yine de varamadım bir sonuca. Neler konuştuğumuzu bütün ayrıntılarıyla yazacak değilim şimdi. Yalnız şu kadar söyleyeyim ki ne seni ne beni suçlayacak tek söz etmedi. Öylesine açık seçik konuştum ki acıma duygumu bile yitirdim. Şu gerçeği de söyledim ona. Seninle aramda dedim hiçbir şey değişmiş değildir. Değişmeyecek de. Yalnız artık yeter. İğrenç bir şey bu. Cellatlık gibi bir şey yapıyorum. Benim elimden gelmez böyle işler. Yalnız bir şey var Milena. Kız çık hastalanırsa, zayıflamış, sonsuz kederler içinde yarın akşam gideceğim ona yine. Yataklara düşerse ya da kendine bir şey yaparsa gücüm yetmez artık. Yalan söyleyemem ki. Ona durmadan gerçeği söylemek zorundayım. Bu gerçek olmakla kalmıyor. Gerçeğin de ötesinde bir şey. Onun yanındayken bile senden eridiğimi duyuyorum. Evet, kızcağızın başına bir şey gelirse hemen buraya gelmelisin bilenem. Ne budalaca sözler ediyorum. Gelemezsin ki. Senin de başında aynı dert var. Yarın sana babama yazdığım mektubu göndereceğim. İyi sakla kuzum. Günün birinde gönderebilirim o mektubu babama diye korkuyorum. Ama başkaları okumasın. Mektuptaki avukatça oyunları almaya çalış. Ne de olsa bu hukukçu mektubudur. Okurken senin o çok sevdiğim yine de sözünü de unutma. Pazartesi sabahı. Gırıl parzarın zavallı çalgıcısını ekliyorum mektuba. Değer verdiğimden değil, eskiden bir ara sevmiştim bu öyküyü ama öylesine Viyana usulüyle yazılmış, öylesine kaba, öylesine rezil, inanılmayacak bir şey ki artık, gülüyorum. Ne var ki Viyana halk bahçesindeki anıtı, tepemizden bize bakmıştı. Bize Milena, sen yanımdaydın benim düşün, yanımdaydın Milena. O da mızmız biriymiş, o da işine dört elle sarılmış bir kızı severmiş. Pazartesi, öğleye doğru. Önce Cuma günü yazdığın, sonra da Cumartesi gecesi yazdığın mektupları aldım. Cuma günkü üzüntülü istasyondaki yüzün gibi. Bu üzüntü yazdıklarından dolayı değil, o günlerin geçmiş olmasından geliyor belli. O yollar, bindiğimiz taşıtlar, içine daldığımız orman yok artık. Bir yokuşu tırmanmıştık birlikte. Birlikte taşlı yoldan dönmüş, akşam güneşinde ağaçların altında dolaşmıştık. Yok olur mu bunlar? Yine de yok olmayacak demeye dili varmıyor insanın. Bu kendini aldatma çok budalaca olurdu. Nihayet masamın üstünde duran birkaç mektubu dosyayı gözden geçirdim şimdi. Müdürün yanına gittim. İşte geldim dedim. Şaşıyorum neden kovmazlar beni. Bir sürü sıradan iş başardım ama durmamacasına bir şey çınlıyor kulağımda. Milena yanında değil artık diyor. Daha güçlü bir ses karşılık veriyor bu çınlamaya. Korkma diyor. Seni hiç bırakmayacak. Evet ama ''O küçük çınlama da kesilmiyor bir türlü. Sonra yine yazdığın mektup var Milena. Soluğum kesilmeden nasıl okuyabildim o mektubu? Nasıl soluk alabiliyorum? Daha şaşıyorum. Nasıl senden ayrı kalabiliyorum? Nasıl olabiliyor bütün bunlar? Anlatabilir misin bana? Yakınmıyorum, sızlanma değil bu. Unutma Milena, söz verdin bana. ''Yolculuğumun nasıl geçtiğini yazayım şimdi.'' Avusturya vizem iki ay önce sona ermişti. Viyana'da kalmayacaksın, yenilmesi gerekmez demişlerdi. Avusturya sınırında kimse sesini çıkarmamıştı. Ben de akıl edip daha doğrusu unutmuştum. Yeniletmeyi ayrıldım Viyana'dan. Gel gör ki tam sınırda, Gümüntte yani tabii genç bir memur bu yanlışı hemen bulup çıkardı. Herkes gümrüğe giderken bana bekle dediler. Şimdi içime bir kurt düştü. Bugün çalıştığım yerde ilk günüm. İkide bir gelip lafa tutuyorlar beni senden ayırmaya. Daha doğrusu seni benden uzaklaştırmaya uğraşıyorlar. Ama başaramayacaklar değil mi Milena? Kimse seni benden uzaklaştıramayacak. Kimse değil mi? Biraz sonra tepeden tırnağa Viyanalı bir memur geldi. Güler yüzlü, sevimli bir adam. Aldı beni bir sürü basamaktan indirdi, çıkardı. Sınır komurserliğinin odasına soktu. Bu güzel yüzlü memuru... Sen mi göndermiştin kim bilir? İçeride benimki gibi pasaportunda eksiği olan yaşlı Romanyalı bir Yahudi kadın da vardı. Anlaşılan bu kadını da sen yollamıştın oraya. Senin Yahudilerin koruyucu meleği olduğunu bilmez miyim? Ne var ki ötekiler daha güçlü. Büyük komiserle, küçük yardımcısı, ikisi de solgun benizli, zayıf, asık suratlı kimseler. Pasaportuma bakar bakmaz, hiç duraksamadan vizeyi almak için hemen Viyana'ya döneceksiniz dediler. Ne diyebilirdim ki? Birkaç kez çok fena diyebildim. Komiserdi birkaç kez fenalık bunun neresinde dedi ama sesinde alaycı, sevinçli bir şey vardı. Telgrafla yapılmaz mı bu iş dedim, hayır dedi. Burada bu işlere bakacak yetkili bir yer yok mu dedim, hayır dediler. Kadın acıdı durumuma, çok rahat bir sesle beni alıkoyun ama bırakın bayi dedi. Olmaz Milena, böyle olmaz canım, bu silahlar yetersiz. Dönüyorum gümrük dairesine, bavullarımı alıp yine komiserliğe geliyorum. Ne de uzun bir yol bu, anlaşıldı. Bugünkü trenle gidemeyeceğim artık. Komiser işini bitirmiş, özel dairesine çekilmişti. Biz yardımcısıyla yalnız kalmıştık. Viyana'ya ilk tren saat ondaymış. Gece yarısına, geçe ve saat üç buçukta varıyormuş Viyana'ya. Riva oteline mi giderim yine? Oranın pirelerinden her yanım delik deşik olmuştu. Sonra bakayım oda var mıdır? Ne yaparım? Diyorum ki kendi kendime el sokağına mı giderim? Sabahın beşinde kapını çalar, bana yatacak bir yer gösterir, diyebilir miyim? Kapıyı senin açtığını tasarlıyorum. Kim bilir nasıl şaşırırdın? Hemen ertesi gün verirler mi vizeyi? Bilmiyorum ki. B bütün bu yorgunluklardan sonra ne halde dönerim Praga? 16 saat trende kalmak kolay mı? Yine müdüre telgraf çek, yine izin iste. Milena, nedir benden istediğin? Bırak alı koyma beni yolumdan. Bütün bu güçlükleri sen de istemiyorsundur, isteyemezsin. ''Acaba diyorum geceyi burada Gümün'te mi geçirsem de, sabah getirenle Viyana'ya dönsem?'' ''Sabah saat 5.30'da bir tren varmış, 11'de Viyana'da oluyormuş. Öyle yapalım diyoruz. Romanyalı Yahudi kadın da benimle kalacak. Bunları konuşurken nasıl oldu bilmiyorum, birden komiser yardımcısının bizden yana olduğunu hissettim. Geceyi burada geçirirsiniz.'' diyor. ''Sabah erken sizi Praga gönderebilirim. O saatte yalnızım burada.'' Göz yumurum gitmenize diyor ama komiserin duymaması gerekirmiş. Küçük bir oyun oynuyoruz komisere. Geceyi burada geçirip sabah Viyana'ya döneceğiz diyoruz. El ayak çekildikten sonra konuşmak için ayrılıyoruz yardımcının yanından. Burada da Milena'nın parmağı var diye düşünüyorum. Yahudi kadınla istasyondan ağır ağır uzaklaşıyoruz. Bizi götürecek olan tren duruyor oracıkta. Gümrük işleri epey uzun sürüyor anlaşılan. Kasabaya gitmek için bir saatlik araba yolculuğu yapmak gerekiyormuş ama istasyonun oralarda da iki otel var. Birinde yer buluruz umuduyla koyuluyoruz yola. Tam rayların üstünden geçeceğiz ki bir tren görünüyor. Kadın beni kolumdan çekiyor. Trenin geçmesini bekliyoruz. İşte bu tren olmasaydı pazar günü Prak'ta olamayacaktım. Senin güler yüzlü Viyanalı memur o uzun boylu koşarak soluk soluğa geliyor. Komiserim bize gitme izni verdiğini müjdeliyor. ''Neden, niçin bilmiyoruz. Sevinçten boğazımızın kuruduğunu çok iyi anımsıyorum şimdi. Bir bahşiş verebilmek için on kez yalvardık adama. Hadi bakalım geri dön, o uzun yolu koş, gümrüğe gel, aç eşyaları, sonra yine istasyona fırla. Bir ara soluğum yetmeyecek sandım. Bir adım daha atmam derken yanı başımıza bir hamal görünmez mi?'' Viyana'da beni bulman için nasıl bütün otelleri alt üst ettiysen şimdi de burada benim için sanki bütün tanrıkatlarına yalvarmıştın Milena. Alt üst olan işler düzelivermişti birden. Gümrükte altın kol düğmelerimi kutusuyla kaybetmiştim. Biraz sonra biri bulmuş koşarak getirdi onları. Trene biniyoruz. Binmemizle yola koyulmamız bir oluyor. Kanter içinde kalmışım. Hep yanımda kal olur mu Frans 5 Pazartesi Saat gecenin biri. Bu saatte uyumam gerekir ama sana akşamüstü yazamadım. Max gelmişti de ondan. Çok sevindim onun gelişine. Kız yüzünden onun verdiği üzüntüden dolayı bugüne kadar gidememiştim Max'e. Akşam sekiz buçağa kadar kızla dolaştım. Max dokuzda gelirim demişti. Gece yarısına kadar da Max'le gezdik. Ne tuhaf ona yazdığım mektuplardan. Oysa çok açık seçik yazdığımı sanıyordum. Senin sen olduğunu, senin... Senin yalnız senin sözün ettiğimi, durmayalım biraz, anlayamamış. Adını biraz önce öğrendi. Adını açıkça yazmamıştım mektuplarda. Karısının eline geçebilir diye çekinmiştim. Gelelim kıza. Sana yazmasına göz yumduğum için pek sinirli bir hava esmedi bugün. Ne olurdu göz yummasaydım yazmasına. Üzüldüğünü sanarak hemen şu telgrafı çektim sana. Kız yazacak sana. Vereceğin cevap candan ama sert olsun. Çok sert diye yazsaydım ya... Sakın beni bırakma. Ben de sinirli değildim bugün. Megan'da bile söz ettim. Hava bozulmadı, gerginleşmedi ama söz dönüp dolaşıp asıl konuya gelince zangır zangır titremeye başladı kızcağız. Ne söyleyebilirdim? Hiçbir şey değişmese bile senin var olduğunu ve senin olduğun yerde bütün öteki şeylerin yok olduğunu anlatmaya çalıştım. Yine beni en güçsüz yerimden yakaladı. Elimi kolumu bağlayan sorusunu sordu yine. Ben hiçbir zaman ayrılamam senden. Kovarsan giderim ancak. Kovuyor musun? Gideyim mi? Övünmek için mi yazıyorum bunları? Doğru değil yazmam. Bunları sana yazmam kötü. Ama ne yapayım? Seni kaybederim korkusuyla yazıyorum Milena. Bu korkuyla daha neler yaparım neler. Yeni bir çeşidi türedi korkunun. Görüyor musun? Yine de kimi zaman şöyle düşünüyorum. Kişiyi mutluluk öldürebilirse benim çoktan ölmem gerekirdi. Ama... Ya benim gibi ölüm yargısına uğramış biri mutluluktan ötürü kurtulabilirse ölmekten, öyleyse yaşayacağım demektir. Evet git dedim, hiç istifini bozmadı. Hayır dedi, ayrılamam senden. Alışık olmadığım bir gevezelikle başladı konuşmaya. Anlayamıyormuş, zavallı. Hem kocanı seviyormuşsun hem de benimle. Bu arada senin için de ileri geri sözler etti. Tokatlamak geldi içimden, tokatlamalıydım da. Ne var ki onun da içini dökmesi gerekiyordu. ''Hiç diyesi bu kadarına boyun eğdim. Konuştun bakalım.'' dedim. Givezeliği sırasında sana yazmak istediğini de açıkladı. Ona acıdığım için sana da sonsuz güvenim olduğundan ''Peki yaz.'' dedim. Bu yazma izni birkaç gecemi uykusuz geçirecek, biliyorum. Ama ne yapabilirdim? Bu izni koparınca rahatladı. Rahatlamış olması kuşkulandırıyor beni işte. Bak Milena, vereceğin cevap kötü olmasın ama sert olsun. Gözünün yaşına bakmadan çok sert yazmanı isteyeceğim. Ne sersemim, neler yazıyorum sana. Gönlün nasıl dilerse öyle yaz. İstediğini yaz Milena. Ne yazılması gerektiğini herkesten iyi sen bilirsin, eminim bundan. Öyleyse neden korkuyorum? Sonsuz üzüntüler içinde kıvranan bu kız, beni kötüleyecek şeyler yazar diye mi korkuyorum? Senin benden soğumanı mı sağlar? Bu koş, kuşkum kötü. Sana karşı bir saygısızlık, biliyorum ama ne yapmalıyım Milena? Yüreğimi dinleyecek yerde korkunun sesine kulak vermişim. Hayır, hayır, izin vermemeliydim yazmasına. Yarın göreceğim onu yine. Ulusal bayram diye her yer kapalı. Öğleden sonra dolaşalım diye yalvardı. Peki dersen bütün hafta rahat bırakacakmış beni. Sana yazdıysa daha vazgeçirebilirim onu belki. Ya senden bir açıklama istiyorsa, diyorum. Ya senin yazacakların, sevimli bir sertlik içinde yazacakların, onu inandıracak. ''Belki de direnmekten vazgeçirecekse.'' diyorum. ''Görüyor musun? Kafam nelerle uğraşıyor şimdi de.'' France. Sana yazmasına göz yummamın bir başka nedeni de şu. Bana yazdığın mektupları görmek istedi. Nasıl gösterebilirim? 6. Salı sabah Beklenmedik bir haber aldım. Uzun yıllardır görmediğim Madrid'deki amcam yarın Paris'ten buraya geliyormuş. Sevmez değilim onu ama bu gelişi hoşuma gitmedi. Sabahtan akşama kadar onunla olmam gerekecek. Oysa ben bütün vaktimi, bütün vaktimden daha çoğunu, yeryüzünün bütün vakitlerini sana ayırmak istiyorum. Seni düşünmek, seni yaşamak için tedirgin olacağım şimdi. Evimin de rahatı kaçacak. Akşamları da yalnız kalamayacağım demektir. Ne olurdu başka bir yerde olsaydım. Birçok şeyin başka türlü olmasını isterdim zaten. Hele işi hiç istemiyorum. Ama bu isteklerim yersiz. Beni bu günlerden ayıracak bir şey nasıl isteyebilirim senin olan bu günlerin dışında? Yeryüzünün şu itişip kakışmasını hiçe sayarak yalnız ikimizi ilgilendiren konulardan söz edebiliyorum sana. Bütün öteki olaylar ilgilendirmez oldu beni. Kötü, çok kötü. Ama ne gelir elden? Dilim dönmüyor. Başımı göğsüme dayamış, kalmışım öylece. Bir şey söylemek istiyorum Milena. Viyana'dan bir acılık kaldı içimde. Yanılmıyorsam ikinci gündü. Yukarıda ormanda şöyle bir söz etmiştin. Ayrı odaların savaşı uzun sürmez. Sonradan bir önceki Meyhan mektubunda da hastalıktan söz etmiştin. Bu iki olayı nasıl bağdaştırayım bilmiyorum. Kıskanıyorum sanma. Hayır kıskanmıyorum. Ama ya yeryüzü çok küçük ya da biz dev insanları sığamıyoruz. Kimi kıskanabilirim hem? 7. Salı akşam Bak şu işe. Kızın sana yazdığı mektubu ben gönderiyorum sana. Üstelik ne yazdığını da bilmiyorum. Anlatayım. Bugün onunla buluşup bir vapur gezintisi yapacaktık sözde. Gece geç yattım. Hiç de uyanmadım. Öğleden sonra birazcık uyumak istiyordum. Onun için bir not yazdım kıza. Akşama buluşalım dedim. Sana kaç kez söylemiştim. Bir de telgraf çekmiştim bu konuda. Yine de yetinmedim. Kıza yazdığım nota şunu da ekledim. Viyana'ya yazdığım mektubu göndermeden önce konuşalım seninle. O mektubu yazmış, postaya vermiş bile sabahleyin. Ne yazdığını tam olarak o da söylemedi. Notumu alır almaz, zavallıcık hemen postaya koşmuş. Buldurmuş mektubu, sevincimden ne yaptığını bilmeden cebindeki bütün parasını vermiş memura. Epey bir paraymış. Sonradan anlayınca şaşırmış. Getirdi mektubu, verdi bana. Ne yapacağımı bilmiyorum Viyana. Bütün umudum en kısa zamanda... Mutlu bir sonuca varabilmek. Bunun tek çıkar yolu da bu mektupta ve senin vereceğin cevapta buluyorum. Biliyorum, boş bir şeye umut bağlamışım ama ne yapayım, son çarem bu. Mektubu açıp okusam mı? Bu ona karşı bir saygısızlık olurdu. Hem okursam gönderemem biliyorum. İşte böylece açmadan, okumadan, kapalı olarak veriyorum onu sana. Kendimi verdiğim gibi. Bugünlerde tatsız buraları. Mektup almadım daha, içim daralıyor. Yazmış olsam bile elime geçemez daha biliyorum ama geldi anlat bunu yüreğime. 8 Salı akşamı daha geç. Mektubu postaya verdikten sonra aklım başıma geldi. Nasıl isteyebildim senden böyle bir şeyi? Bırak ki bu işi temizlemek ya da çıkar bir yol bulmak yalnız beni ilgilendirir. Beni ilgilendirmeli. Ne diyesini karıştırdım bu işi? Hiç tanımadığım birine nasıl yazabilirsin? El yazının, imzanın başkalarının eline geçmesini isteyemezsin de. Belki. Hoş gör Milena. Bu konuda yazdığım mektupları, telgrafı hepsine hoş gör. Senden ayrılmanın verdiği sersemliğe ver bu davranışımı. Hiç önemi yok. Kıza yazmayabilirsin. Başka bir çıkar yol bulunur elbet. Üzme kendini. Bugün çok dolaştım. Yorgunum biraz. Ondan olacak. Sonra yarın da amcam geliyor. Yalnız da kalamayacağım. Daha iyi bir şeyden söz açmak için şunu demek istiyorum. Dinle. En güzel hangi gün giyinmiştim Viyana'da biliyor musun? Ama delirircesine güzel. Karşılık istemem pazar günü. 9. Çarşamba akşamı Yeni evimi kutlamak için bu birkaç satırı yazı veriyorum. Çabuk tutmalıyım elimi. Çünkü annemle babam, onda Fransız'ım Bahat'ta, amcam da 12'de Paris'ten geliyor. Karşılamaya ben gideceğim. Ablam Marien batta olduğu için ben onun evine geçtim. Amcama benim odayı bıraktım. Koskoca, bomboş bir ev burası. Bu bakımdan iyi ama sokak çok gürültülü. Yine de kötü bir değiş tokuş yapmış sayılmam. Son mektuplarımda öylesine yakındım ki güveni sarsıldı. Beni yitireceğinden korkuyor diye düşünebilirsin. Onun için işte. Hemen yazmak zorunda kaldım sana. Bu sabah öyle bir mektup yazmıştım ki sonra utandım da yırttım. Ne yapayım? Daha tek satırın gelmedi. Postayı mı sorumlu tutmalıyım? Saçma. Ustayla ne alışverişim var? Güvenim sarsılsa, emini olmasam senden, böylesine sevebilir miyim seni? Ne zaman anladım bunu biliyor musun? Çok kısa süren tenimizin birleşmesinden ve birdenbire ayrılmak zorunda kalışımızdan. Pazardan başka bir gün olamaz mıydı? Yeniden başka bir saat olamaz mıydı sanki? Neden bütün bunlar? Haksız mıyım alt üst olmakta? Hoş gör beni. Akşamın şu geç saatinde sana iyi geceler dilerken kendimi her şeyimi bir da veriyorum sana. Mutluluk sende erimek. 10. Perşembe sabah Sokak çok gürültülü. Üstelik karşılarda bir de inşaat var. Rus kilisesi de değil, tam karşıma düşen. İçi insanlarla dolu büyük evler var karşıda. Yine de tek odada bir başına olmak, bir evde yalnız yaşamak yaşamın en önemli yanı. Daha doğrusu kimi zaman yalnız kalabilmek mutluluğun ilk koşulu. Ne var ki önce yaşamam gerekir yoksa evim olmuş yurdum olmuş kaç para eder bir çift canlı parlaklığının nereden aldığı bilinmeyen mavi gözü görebilir miyim yoksa ama evin içi sessiz banyo mutfak odalar tam bir sessizlik içinde kalabalık evlerin o patırtısı gürültüsü gen vurulamayan istek dolu tenlerin birleşmesi düşünceler dilekler köşe bucakta her koltuğun her kanepenin yanına arkasına gizlenmiş göz yumulmayacak davranışlar ''Yersiz, beklenmedik şeyler, günah çocukları, hiçbiri yok bu evde.'' Viyana'daki pazar sabahının sessizliğini andırıyor ama bir de cumartesi akşamını anımsıyorum. İstekle dop soluğumuzu kesen, hiç bitmeyecekmiş gibi süren bir cumartesi akşamını. Kız kardeşim ta evden buraya gelmiş, bana kahvaltı getirmiş. Boşuna yorulmuş, nasıl olsa ben gidecektim oraya. Beni mektuptan ve dalgınlığımdan uyandırmak için birkaç dakika kapıyı çalmak zorunda kalmış. ''Burası benim evim değil. Yaz aylarında eniştem bir süre için burada oturacak.'' Frans 11. Perşembe öğleden sonra Neyse, geldi mektubun. Birkaç satırla karşılık veriyorum hemen. Bir takım anlaşmazlıklara yol açabilir bu acelem. Bundan ötürü üzülürüm de belki. Olsun ne yapayım? Üçümüzün durumunu bildiğim, gördüğüm başka durumlara benzetmem pek. Örnekler vererek üzülmek yersiz bu bakımdan. İki kişinin, üç kişinin çektiği büyük acıları. Ortadan yok oluverme filan. Arkadaşı değilim kocanın. Sonra bir dostu da ele vermiş değilim. Ne var ki ona yalnız bir tanıdık gözüyle de bakamıyorum. Bir bakımdan bağlıyım ona. Kimi işlerde belki bir arkadaştan daha da yakınım kocana. Hele sen. Sen onu hiç de aldatmış sayılmazsın. Ne dersen de. Seviyorsun onu. Birleşeceksek seninle omuzların var olsun... Başka bir alanda olacak, onun alanında değil. Öyleyse bu yalnız bizim gizli tutmak zorunda olduğumuz bir olay değil. Yalnız korku, üzüntü, sıkıntı da değil. Ölçülü bir rahatlık içindeydim. Mektubun korkuttu beni. Buluşmamızdan sonra kavuşmuştum bu rahatlığa. Şimdi yine Meaghan'daki baş dönmesine yönelir gibiyim. Ama ne de olsa Meaghan'daki durumun geri gelmemesi için güçlü engeller var. Bu iş apaçık ortada. Üç kişiyi ilgilendiren bir şey. Daha bir süre susmak zorunda olsan bile. Ne olacak diye düşünüyorum bugün. Kafa patlatmaya ben de karşıyım. Karşıyım çünkü sen varsın yaşamımda yalnız olsaydım kimse engel olamazdı bu türlü düşüncelere. Gelecek günlerin savaş yerine dönüyor insan bugünden. Toprak alt üst olmuş. Yarın kurulacak evin temellerini nasıl taşısın? ''Yazacak başka bir şey gelmiyor aklıma. Üç gündür işe gidiyorum ama tek satır yazamadım daha. Şimdi başarırım belki.'' ''Sahi, sana yazarken Max gelmişti. Korkma kimseye söylemez. Yakınlarım, kız ve ondan başka herkes benim Linz üzerinden buraya döndüğümü sanıyor.'' Franz. ''Sana panak göndermeme izin verir misin? Viyana'da senden borç aldım diye gazeteye gönderebilirim. El de sana yazılarının karşılığını gönderirken ekledi bu parayı olmaz mı?'' Gelecek mektubunda sözünü edeceğim. Korkudan, şimdiden çekiniyorum. 12. Cuma Artık önemsiz geliyor bu yazışmalar. Önemsiz de. En iyisi bir trene atlayıp Viyana'ya gitmek ve seni almak. Yaparım da belki. İstemediğini bildiğim halde. Yapılacak iki şey var. Biri ötekinden daha güzel. Ya Praga gelirsin ya da Libesic'e gidersin. Yahudiliğinin verdiği kuşku beni dün Ceyne'nin yanında sürükledi. Libesic'e gidiyordu. ''Yakaladım onu. Senin Staza'ya yazdığın mektup ondaydı ya. Ne kusursuz bir adam. Açık yürekli, güler yüzlü, akıllı. Hemen koluna giriyor insanın. Çekinmeden başlıyor gevezeliğe. Her şeyi yapmaya hazır, anlayışlı. Hem de biraz anlayışlı. Karısıyla Brünn'e gitmeyi planlıyorlarmış. Florian'a, oradan da Viyana'ya geçeceklermiş. Seni görmeye. Bugün öğleden sonra dönüyor Praga. Staza'nın cevabını getirecekmiş. Saat üçte buluşacağım onunla.'' ''Sana hemen telgraf çekerim. Bundan önceki on bir mektupta ettiğim saçmalıkları hoş gör. Yırtat o mektupları. Ne olacaksa şimdi olacak. Güçlü ve daha iyi olan gerçeği anladım artık. Tek şey belimi büküyor. Kocana olan sevgin.'' ''Sözünü ettiğin yeni ödevimin zorluğunu bilmiyor değilim ama yakınlığının bana verdiği gücü de küçümseyemem Milena. Evet, bugünlerde uyuduğum yok pek. Yine de dünkü iki mektubunu okuduğum zamankinden daha rahatım şimdi.'' Mektuplarını okurken Max de buradaydı. Bulunması pek iyi olmadı. Ne de olsa bu yalnız beni ilgilendiren bir iş. Ah zavallı Milena, görüyor musun? Kıskanç olmayan adamın kıskançlığı başlıyor bile. Bugünkü telgrafın yüreğime su serpti biraz. Kocan için hiç değilse şimdilik pek o kadar büyük, çekilmeyecek gibi değil üzüntüm. Kocan çok zor bir işi başarmaya kalkıştı. Başarmadı da değil. Sonuna kadar namusluca dayandı. Ama sürdüremez artık. Gücü yetmeyeceğinden değil, onun gücünün yanında benim sözüm mü olur? Hayır. Ama bugüne kadar onlardan çok fazla sorumlu, çok fazla ezilmiş bu yükün altında. Bu işler için gerekli düşünce gücünü yitirmiş artık. Bilinmez, öteki işlerin yanı sıra rahat bir soluk almasını sağlayacaktır belki. Neden istemiyorsun ona yazmamı? Frans 13. Cuma Staza'nın mektubundan söz etmek istiyorum iki satırla. ''Amcam iyi, hoş ama engel oluyor biraz. Yine beni bekliyor şimdi. Gelelim Staza'nın mektubuna. İyi yazılmış, içten yazılmış ya yine de eksik bir yanı var. Bu eksiklik olmasaydı mektuplar daha mı içten olurdu diyeceksin. Sanmam.'' Belki de tersi olurdu. Her neyse. Bir şeyler eksik o mektupta ya da fazla. Belki de düşünce üstünlüğü var kim bilir. Adamın etkisine bağlıyorum bunu. Çünkü dün tıpkı öyle konuşmuştu benimle. Bu iyi insanları çekiştirmeye başladım, görüyor musun? Kıskançlık, evet kıskanıyorum ama söz veriyorum Milena. Hiç üzmeyeceğim seni kıskançlığımla, Kendimi yalnız kendimi. Bu mektupta bir anlaşmazlık da var gibi geldi bana. Sen Staza'dan ne öğüt vermesini ne de gidip kocanla konuşmasını istedin. Sen yanılmıyorsam onun şimdilik sadece yanında olmasını istedin değil mi? Ne iyi olurdu, bugün senden bir mektup alabilseydim. İnsan nelere sahip olduğunu bilmeyen bir kapitalist aslında. Yazıhanede boşuna arandım durdum. Mektup var mı diye. Şimdi öğleden sonra Meygan'a yazıp elime geçmeyen bir mektubunu getirdiler. Tuhafıma gidiyor okuması. 14. Cumartesi O iki mutsuz mektubun önceki gün geçmişti elime. Dün bir telgrafın daha geldi. Hiç yoktan iyi. Ama bir zorlama vardı telgrafında. Bütün telgraflarda olan bir kopukluk. ''Oysa bugün sesin çıkmadı. Kötü, çok kötü. O iki mektubunda avutmamıştı beni. Hiç ama hiç avutmamıştı. Hemen yazacağım demiştin oysa yazmadım. Önceki akşam cevaplı yıldırım telgrafı çekmiştim. Ona vereceğin cevap da şimdiye kadar geçmeliydi elime. Telgrafta yazdıklarımı aktarıyorum buraya. Yapacak tek doğru şeydi. Üzülme. Burasını evin bil. C karısıyla bir hafta sonra Viyana'da olacak. Sana parayı nasıl göndereyim?'' Hala cevap bekliyorum işte. Atla trene, git Viyana'ya diyorum kendi kendime. Ama istemiyor Milena. Kesin olarak istemiyor. Gidersem diyorum, bir karara varmak zorunda kalır. Üzüntüsü var, kuşkular içinde. O yüzden de Staza'yı istiyor. Yine de Viyana'da olmalıydım. Ama iyi değilim pek. Rahatım hem de gözle görülecek kadar rahatım. Bu son yıllarda olmadığım, ummadığım kadar rahatım. Ne var ki? Öksürüyorum. Sık sık geceleri de 15 dakikadan çok sürüyor öksürüyüm. Prag'ın havası sarstı belki. Belki de daha seni tanımadan, gözlerine bakmadan önceki kötü meygan günlerinin etkisidir. Nasıl kapkaranlık bir yer oldu Viyana. Oysa dört gün boyunca sabahtan akşama kadar pırıl pırıl aydınlıktı. Neler dönüyor orada? Ben burada yazmayı bırakmış, elimi şakağıma dayamış otururken neler hazırlanıyor orada? Şimdi koltukta oturdum biraz. Açık pencereden yağan yağmura baktım. Türlü olasılıklar geçti aklımdan. Hastasın belki, yorgun, bitik, yatıyorsundur belki. Bayan K'ya başvursam mı, sonra kapı açılsa, içeri Milena girse diyorum, tuhaftır. Ama en doğal, en olacakmış gibi bu geldi bana. 15. Pazartesi Şu geçirdiğim iki gün korkunçtu Milena. Şimdi anlıyorum ki, Suç sende değilmiş. Perşembeden bu yana yazdığın mektupları kötü bir şeyden alıkoymuşlar. Cuma günü yalnız telgrafını almıştım. Cumartesi, pazar tek satırın geçmemişti elime. Bugün dört mektubun birden geldi. Perşembe, cuma, cumartesi günü yazdıkların. Cevap verecek durumda değilim. Yorgunum. Umutsuzluk, üzüntü, sevgi, sevgime karşılık veren şeylerle dolu mektupların. Dal gibi yığılmış bu nesnelerin içinden kendime düşeni hemen bulup çıkaramayacak kadar yorgunum. İnsan yorgun olunca bencil de oluyor. Hele benim gibi iki gün, iki gece, bin bir olasılıkla kendini yiyip bitirdikten sonra. Yine de bu da senin yaşama gücü sağlamandan geliyor. Ama Milena, yine de şu son yedi yıl içindeki kadar bitkin değilim. Köyde geçen o bir yılı saymıyorum. Perşembe akşamı çektiğim telgrafa neden cevap vermediğini anlatamıyorum bir türlü. Bayan Kaya da telgraf çekmiştim. Ondan da ses çıkmadı. Kocana yazacağımdan korkma. Yazmaya hevesli değilim ama Viyana'ya gelmeye hevesliyim. Hem de nasıl? Yine de gelemeyeceğim korkma. Senin istememen pasaport güçlükleri, işim, yoğunluğum, öksürüğüm, kız kardeşimin düğünü, perşembeye gibi engeller olmasa bile. Cumartesiyle pazar günü geçirdiğimi geçirmektense bu yolculuğu yapmak daha iyidir ya, o da başka. Cumartesi günü ne mi yaptım? Biraz amcamla, biraz da Max'le dolaştım. Her iki saatte bir de yazıhaneye uğrayıp mektup var mı diye baktım. Akşam ele gittim. Mektup almış senden. Kötü bir haber vermedi. Rahatladım biraz. Yeni gazetede çalışan Kaya telefon etti. Seni sordu. O da kötü bir şey demedi. Kocana telefon etmeye çekindi. Bu akşam yine de soruşturacak. Ben de yanımda olurdum. Le'nin sık sık adını duyduğumdan dolayı mutluydum. Ama rahat değil konuşma onunla. Hoşuma da gitmiyor pek. Çocuk gibi. Hem de öyle akıllı bir çocuk gibi davranmıyor, kendini övüyor durmadan, yalan söylüyor, tıpkı çocuklar gibi bir takım numaralara da kalkışıyor. Hiç karşılık vermeden onu dinlemek zorunda kalınca olağanüstü kurnaz, tiksinti verecek kadar yapmacıklı geliyor insan kendine. Yalnız çocuk yanı ağır bassa göz yumucağım ama iyilik, yardım etme, paylaşma konularında da inadına çok ciddi, çok haklı başında biri gibi davranıyor. Bu çelişkilerin içinden sıyrılmak güç. ''Ne var ki bir daha adını duyarım. Bir daha söyler belki diye umutlanmasaydım, çoktan kalkar giderdim yanından.'' Salı günü de evlenmesini anlatmıştı böyle. Pazar günüm daha kötü geçmişti. Mezarlığa gidecektim. En iyisi de o olurdu ya ama öğleye kadar yattım. Öğleden sonra kız kardeşimin kaynanasına gitmem gerekiyordu. Hiç gitmemiştim. Saat altı olmuştu döndüğümde. İşe uğradım, telgraf sordum, yoktu. Ne yapabilirdim bu saatte? Tiyatro afişlerine baktım. Söz arasında J. Staza'nın pazartesi günü Viner operalarından birine gideceğini söylemişti de. Gösteri altıda başlıyormuş. Oysa altıda buluşacaktık. Kötü. Evi görmeye o sokağına gittim. Sessizdi burası. Gelip geçen yoktu. Biraz bekledim. Tam kapının yanında durdum. Sonra karşı tarafa geçtim. Kendilerini gözetleyen insanlardan daha akıllı bu tür evler. Bir zamanlar sergilerin açıldığı Lucerna geçidine gittim sonra... Bir şey yok artık orada. Stazia'ya mı gitsem diye düşündüm. Fena olmaz. Nasıl olsa evde değildir bu saatte. Güzel, sessiz bir ev. Arkasında küçük bir de bahçesi var. Sokak kapısında bir asma kilit. Hiç çekinmeden çalabilirim kapıyı demek. Libesi ve Ceynin adlarını söyleyebilmek için ev sahibi kadınla birkaç kelime konuştum. Yazık ki Milena adı anılmadı. Yapacak bir şey bulamayınca artık Arko pastanesine gittim. Yıllardır uğramıyordum oraya. Ama birini bulurum, seni tanıyan birini bulurum umuduyla uğradım oraya. Kimseyi göremeyince de sevindim. Hemen çıktım oradan da Milena. Böyle pazarlar geçirtme bir daha bana. Liyana çok karanlık göründüdün, Onun için yazamadım sana. 17. Salı, biraz daha sonra. Ne kadar da yorgunsun, cumartesi akşamki mektubunda. Çok diyeceğim var o mektup üstüne ama yorgunsun. Onun için susuyorum. Ben de yorgunum, Viyana'dan beri ilk olarak böyle yorgunum, uykusuz, çatlayacak gibi bir başım var. Bir şey söyleyemeyeceğim bugün sana büyük koltuğa oturtacağım seni, o kadar. Yeterince sevgi gösteremedim sana diyorsun, daha ne yapacaktın Milena? Oturmama izin verdin, karşımda oturdun, yanımdaydın, bundan büyük sevgi, saygı olabilir miydi hiç? Şimdi de ben seni oturtuyorum koltuğa, mutluluğumu anlatabilir miyim sözcüklerle, ellerimle, gözlerime, Zavallı yüreğime nasıl anlatayım burada olmanın mutluluğunu, benim olmanın. Oysa tutkunluğum sana değil, senin sağladığın yaşamımı seviyorum. Leynin sözünü etmeyeceğim bugün, kızdan da söz açmayacağım. Bir çıkar yol bulur Nur elbet, ne kadar geride kaldı bütün bunlar, Fransız. Zavallı çalgıcı için yazdıkların çok doğru. Değer vermiyorum o öyküye deme, dememin nedeni, senin nasıl karşılayacağını bilmediğimden ötürüydü. Sonra kendim yazmış gibi utanıyorum o öyküden. Gerçekten de kötü başlıyor. Bir sürü gerçeğe aykırı şeyler de var içinde. Gülünçlükler, beceriksizlikler, kötü özentiler. Yüksek keste okurken daha da belli oluyor. Bir bir gösterebilirim sana. Hele bu türlü müzik denemesi çok gülünç. Çok zavallıca bir buluş. Ancak kızı kızdırmaya yarar. Dükkanda eline geçeni. Herkes katılırdı kızın bu davranışına. Başta ben öykünün kafasına atardım. Böylelikle bu öyküde hak ettiğini bulur, kendi yapısı içinde yok olurdu. Öyle ki bu türlü yok oluş bir öykünün başına gelebilecek en güzel şey. Öyküyü anlatan o gülünç psikolog da boyun eğer buna bilinmez, belki zavallı çalgıcı öyküyü böylesine müzikten yoksun bir biçimde anlatan yazarın kendisidir. Üstelik gözyaşlarınla hiç ummadığı gibi alkışını almış oldu. Franz Çarşamba Haklısın onu seviyorum ama F seni de seviyorum diyorsun. Mektubundaki bu cümlenin her sözcüğünü dikkatle okuyorum. D sözcüğünde önemli duruyorum. Evet, böyle olması gerekir. Böyle olmasaydı sen Milena olmazdın. Sen olmasaydın ben ne olurdum? Pırak'ta söylemektense bu gerçeği Viyana'dan yazman daha iyi. Her şeyi çok iyi anlıyorum. Senden daha iyi kavrayabiliyorum belki. Güçsüzlüğümden olacak Yine de kolay kolay kurtulamıyorum bu cümleden. Durmadan, yeni baştan hep bu cümleyi okuyorum. Sen de bir daha göresin diye baş başa verip birlikte okuyalım diye mektubun başına yazdım bu cümleyi. Saçların şakaklarıma değsin. Bunları yazdıktan sonra geldi kurşun kalemle yazılmış iki mektubun. Biliyordum geleceklerini. İçin için biliyordum, hissetmiştim. Ne var ki duygularımızla yaşayamıyoruz her zaman. Acınacak durumdaki bedenlerimizle yere basmayı daha iyi buluyoruz. Kendi başıma bir iş yaparım diye neden korkuyorsun anlamıyorum. Bu konuda açıkça yazdığımı sanıyordum. Bayan K'ya telgraf çektiysem üç gün üç gece, korkunç bir üç gün üç gece senden habersiz kaldığımdan dolayıydı. Telgrafıma da cevap vermemiştin. Neredeyse hasta sanmıştım seni. Dün doktora gittim. Megan'a gitmeden önceki gibiymişim. Üç ay dinlenme ciğerlerime vız gelmiş, sol yanı bitikmiş. Bu başarı umutsuzluğa düşürdü doktoru. Ben sevinçliyim çünkü bu üç ayı Pırak'ta geçirmiş olsaydım... Ne durumda olurdum şimdi kim bilir. Doktor külü aldığımı da sanmıyor. Oysa ben üç kilo aldığımı sanıyorum. Kışa yaklaşırken iğne yapacakmış bana. Bir de onu deneyecekmiş. Göz yumacağımı sanmıyorum peki. Benim durumum bu işte. Sen de kendini yokla söylemem gereksiz artık. Arada bir baktır kendine ne dersin? Sonuç pek iç açıcı değil. Kimi zaman şuna inanıyorum. Birlikte yaşayamayacağız. Boyun eğip rahatça uzanı vereceğiz yan yana ölmek için. Ama ne olacaksa senin yanında olacak. Hem doktorun düşündüğü gibi düşünmüyorum ben. Geçici de olsa bir sağlığa kavuşacaksam dinlenmekle olacak bu. Ama onların bildiği anlamdaki dinlenmeyle bir ilişkisi yok. Daha doğrusu başka bir çeşit yorulmayla iyileşebilirim belki de. Bugün Fransızların ulusal bayramı. Askerler geçit töreninden dönüyor. Önemli bir şey var bu geçit töreninde. Mektuplarında da duyarım bunu. Bandosunda değil, göz kamaştıran giysilerinde değil, adım atışlarında da değil. Hele şu yaşlı, bir Alman sirkinden kaçmışa benzeyen mavi ceketli, kırmızı pantolonlu Fransız subayının yürüyüşünde de değil. Törenlerde bir çeşit güçlülük gösterisi var belki, ta içten gelen sessiz bir sesleniş. Ne olursa olsun yalnız değilsiniz, itilmiş, bir sıraya dizilmiş, eş adım atan, kişiye inanılmaz güven sağlayan sizler, ne olursa olsun arkanızda biz varız, en büyük çılgınlıklarınızda bile belki asıl onlarda sizi bırakmayacağız. Gözlerim kapalı, ta içten gelen bu sessiz seslenişi dinliyor, eriyorum sende. Bir sürü dosya getirdiler bugün. Ben yokken birikmiş. Düşün, döndüğümden beri yaza yaza altı iş mektubu yazabilmişim. Yine de kovmuyorlar beni. Bizim bölümün tembelliğinden bugüne kadar bir türlü bulup çıkaramamışlardı bana verilmesi gereken bu dosyaları. Ben memnundum ama şimdi yığıldı önüme. Geceleri uykusuz kalmasam hemen başa çıkarım bu dosyalarla ama bugün pek bir şey yapamadım. France. Perşembe İşe gitmeden önce hemen yazı veriyorum bu satırları. Yazmasam daha iyi. 3 gündür kıvranıyorum. Biliyorum yazmamam gerektiğini. Hiç değilse şu günlerde yazmamalıyım. Senin orada nelerle uğraştığını bildiğim şu günlerde susmalıyım ama elimde değil. Madem ki benim savaşım o halde susamam. Birkaç gecedir uyuyamadığımı hissetmişsindir. Ne nedeni, korku, isteksiz yapıyor beni. Yerden yere çarpıyor. Sağımı solumu şaşırıyorum. Sonra bir şey daha var. Son mektuplarında beni mutlu kılan iki üç şey kaçmadı gözümden. Yine de umutsuz bir mutluluğa sürükleniyorum. Açıkladığın şey ilk başta kandırıyor beni. Yüreğimi, bedenimi ama yeni bir şey de sokuyor gözüme. Açıklayamıyorum, bilmiyorum. Bu kuşku nereden geliyor? Böylesine bitik olmamın nedenlerinden biri. Belki de en önemlisi o anlatılmayacak kadar rahatlık veren, beni altüst eden teninin sıcaklığını yavaş yavaş yitirmekte oluşum. Gel artık. Sen olmayınca yanımda korku baş kaldırıyor. Bütün gece sabaha kadar boğuşuyorum onlarla. Ciddi bir yanı var bu korkunun. Bırakamıyorum üstelik. Durmadan şu gerçeği de sokmak istiyor gözüme. Milena da senin gibi bir insan. Ne yapsın? Senin bu konuda söylediklerine bir diyeceğim yok. Bunu duyduktan sonra başka bir şey duymak istemiyorum da artık. Ama bu korku benim özel korkum değil ki. Hoş, yine de öyle ya. Bütün insanların korkusu bu. Hem de Ta eskiden beri bu kadarcık dokunmuş olmam bile rahatlattı beni. Fransız. Perşembe daha sonra. Akhoroz lokantasında gece yazdığın mektupla pazartesi günkü mektuplarını aldım. İlk gelen daha sonra yazdığın olacak. Şöyle bir göz atabildim ancak ama hemen karşılık vermek zorundayım. Milena yalvarırım kötü düşünme benim için. Hayır kıskançlık değil ama her şeye başvuruyorum. Seni her yönden tutmak istiyorum da ondan belki. Kıskançlığı da denemek istiyorum, aptallık biliyorum, söz veriyorum bir daha olmayacak böyle bir şey. Yalnızlığın verdiği kötü düşlerden oluyor bütün bunlar. Bak, Max için de yanlış düşünüyorsun. Dün söyleyebildim selamını, kızarak nedeni yukarıda yazılı, durmadan selam yolluyorsun ona. Max her şeyi çok rahat açıklayan bir adamdır. Senin ona her mektupta selam yollamanı, onun sana gönderdiği candan selamları sana söylememiş olmama yordu. Benim de selam söylediğimi yaz. Vazgeçer bana selam yollamaktan. Sen de rahat edersin dedi. Olabilir. Deneyelim bakalım. Sakın üzülme benim için. Bu bir eksikti Milena. Benim için üzülmen. Bu sabahta sana sızlandığım gibi birkaç gündür soluğumu kesen şu. Korku olmasa sapa sapasağlam biri olacağım. Sahi o gün ormanda. Anlamıştım böyle olacağını. Demiştin neden? Buluşmamızın ikinci günüydü. Yukarıda ormanda. ''Buluştuğumuz günleri bak nasıl adlandırıyorum. İlk gün en güvensiz gündü. İkinci gün fazlasıyla güvenliydi. Üçüncü günde pişmanlık vardı. En iyi gün dördüncü gündü. Toparlanıp kız kardeşimin düğününe gitmeliyim şimdi. Bu elle tutulmayan, bu korkunç sorumluluk durumunu bütün acılarıyla yüklenen biri olacağım yerde söz gelişi odandaki o her zaman seni görebilen mutlu dolap olsam ne iyi olurdu. derdim seni.'' Koltukta oturuşunu, mektup yazışını, yatışını ya da uykuya dalışını. Neden mi değilim? Şu son günlerde nasıl bocaladığını ya da Viyana'dan ayrılmak zorunda oluşunu görmek üzüntüden yere yıkardı beni de ondan. Frans. Bugünlerde pasaport alabileceğini bilmem. Rahatlık veriyor bana. Perşembe. Bugün öğleden sonra yakamda limon çiçekleri üzüntülü kafamla yarım yamalak da olsa aklım başımda yoksun yoksun. Eniştemin iyi yürekli kız kardeşlerinin ortasında oturup düğünün yemeğini sona erdirebildim. Ben de bittim ama. Seninle olsam ne kolay bir yaşamam olacak. Çılgınlık. Nasıl dokunabilirim bu konuya? Bakışlarla konuşurduk yalnız. Oysa şimdi, hiç değilse yarına kadar beklemek zorundayım mektubumun cevabını. Yanlış anlama Milena. Sev beni. Pazartesi. İyi anlamamışsın bazı şeyleri Milena. Korktuğun kadar hasta değilim bir kere. Hele biraz uyursam... Meygan'da hissettiğim kadar iyi hissediyorum kendimi. Hastalıkların en sevimlisidir verem çoğu zaman. Hele sıcak yaz aylarında. Kışa yaklaşırken ne yapacağımı düşünüyorum şimdiden. Bugünlerde bir takım küçük sıkıntılarım var. Söz gelişi çalışamıyorum. Sana mektup yazamıyorsam başka iş de yapamıyorum. Koltuğa yaslanıp pencereden tek katlı bir ev var karşıda. Hem dışarıyı seyrederken daralmıyor yüreğim. Hayır üzüntü duymuyorum. Yalnız silkinip kurtulamıyorum bu durumdan. Sonra para sıkıntım hiç yok. Ne yapacağımı bilemeyecek kadar param var. Sana gönderemediğim paralarda duruyor, sıkıyor beni. İyi olmam için gerekli tek şeyi yaptın ve yapmaktasın da Milena. Beni sevmen. Rahat ol Milena. Bana gelince ben son günde de ilk gün beklediğim gibi bekleyeceğim. Bırak yolculuğunu ertelemeni anlamıyor değilim. Anladığım için de haklısın diye telgraf çekmiştim. Ne var ki telgraftaki haklısın sözü, kocanla konuşma konusundaydı. Yapılacak tek doğru şey de oydu Milena. Bu sabah birdenbire kuşkulandım. Korktum, yüreğim ezilerek, yüreğim sevgi dolu korktum. Düşünmeden yanlış bir adım atıp, Praga gelmeye kalkışırsın diye korktum ama, sen düşünmeden iş görür müsün hiç? Yanlış bir adım atar mısın? Sen ki yaşamını son damlasına kadar yaşamasını bilen birisin. Yapar mısın böyle bir şey? Viyana'da geçen günler bile şaşırtmamalı, gözünü kamaştırmamalı. Akşam kocana kavuşmanın bilinç altındaki sevincine borçluyuz belki de Viyana'daki mutluluğumuzu. Yeter artık. Hayır, bir şey daha demek istiyorum. İki yeni tasarı var mektubunda. Biri Heidelberg'e gitme tasarısı. Ötekisi de bankayı bırakıp Paris'e kaçmak. Birinci tasarıda kendimi bir çeşit kurtarıcı, bir çeşit zorlayıcı öğelerin arasında görüyorum. Yine de benim ilgim yok, hayır. İkinci tasarıdan da şunu anlıyorum, gelecek için bir takım planlar kuruluyor, bir takım olasılıklar, istekler gözden geçiriliyor anlaşılan, hem de senin isteklerin. Bir şey de daha çarptı gözüme mektubunda, bana her gün yazmanın da payı var kendini yiyip bitirmende, çektirdiğin tek üzüntü bu Milena, her gün yazman bana, ama ben her gün yazarım yine eskisi gibi, bir ufak not da olsa gönderirim, istersen tabii, sen daha az yazarsın. Çalışmak için, sevdiğin işi yapmak için daha bol vakit bulursun. Dona diyor için teşekkür ediyor ediyorum. Ben de kitap gönderemez miyim? Bugünlerde okuyabileceğimi sanmıyorum. Küçük sıkıntılarımdan biri de okuyamamak bu ara. Ama umursadığım yok. Yalnız yakıştıramıyorum kendime. Max Brod'un Yahudilik, Hristiyanlık ve Dinsizlik adlı büyük kitabının karalamalarını da bakamadım. Oysa oku diye zorluyor her gün. Genç bir ozan gelecek bugün de, şiirlerini getirecekmiş, 75 beş şiiri nasıl gözden geçiririm, çabuk uzun şiirler. Düşman edeceğim çocuğu yine, bir kez daha böyle olmuştu. Kızın mektubuma verdiği cevabı ekliyorum, ona ne yazdığımı cevaptan anlayabilirsin. Nasıl sepetlendiğimi göresin diye ekledim mektubu, cevap yazacak değilim artık. Geçen pazardan daha iyi geçmedi dün günüm, oysa kötü başlamamıştı. Mezarlığa gitmek için evden çıktığımda sıcaklık gölgede 36'yı bulmuştu. Tramvaylar işlemiyordu. Grev yapmıştı vatmanlar. Özellikle buna sevinmiştim. Bütün yol boyunca sevinçliydim. Tıpkı geçen pazar borsanın yakınındaki o küçük bahçeye gidişim gibi sevinçliydim. Ama mezarlığa girince bir türlü bulamadım mezarı. Kimsecikler de yoktu oralarda. Danışma yeri kapalıydı. Bekçi yoktu görünürlerdi. Karşılaştığım kadınlarda bir şey bilmiyorlardı. Adlarının yazılı olduğu eski kağıtlara baktım. Onlarda da bir şey bulamadım. Saatlerce dolaştım durdum oralarda. Mezar taşlarını okumaktan başım dönmüştü. Çıktım mezarlıktan. Franz. Salı. İki telgrafın duruyor önümde. Uykusuz geçen bir geceden sonra şimdi bu mektubu yazıyorum sana. Bu mektuba çok önem veriyorum nedense. Kırak'tan yazdığım bütün öteki mektuplar yazılmamış olmalıydı. Hele o son yazdıklarım. Şimdi yazacağım bu mektup olmalıydı yalnız. Hadi öteki mektuplara da göz yumulsun ama şimdi yazacağım ağır basmalı diyorum. Dün akşam, dün gece, bir de bu sabah sana anlattıklarımın hiçbirini ne yazık ki yazamayacağım yine de. Neyse, genel olarak şunu demek istiyorum. Çevrendekiler o erişilmeyen bilgiçlikleri, hayvanca sersemlikleri ama... Hayvanlar daha iyidir. Şeytanca iyilikleri, insanı katil eden sevgileriyle senin için ne derlerse desinler Milena, ben Milena, ben senin haklı olduğunu biliyorum. Ne yaparsan, nasıl davranırsan davran, haklısın. İster Viyana'da kal, ister buraya gel, istersen Viyana ile Prag arasında bo bocala dur, seni suçlayacak değilim. Sana inanmasaydım ilgilenir miydim seninle? Denizin dibindeki avuç içi kadar yer suyun baskısına nasıl dayanıyorsa sen de öyle dayanıyorsun Milena. Yaşam rezillik aslında. Midemi bulandırır hep. Yaşamla başa çıkacağımı, insanlara dayanabileceğimi ummazdım bugüne kadar. Utanç duyardım bundan ötürü ama sen bir şey öğrettin bana şimdi. Dayanılamayacak gibi olan yaşam değilmiş meğer senin. Salı öğreden sonra. İşte yazmamak için bu mektubu çok zorladım kendimi. Güç başardım. Bütün gücümü buna kullandım. Öyle ki iş mektuplarını gözden geçirmeye gücüm yetmedi artık. Staza'ya yazdığım mektup dün bana uğramıştı. Sabah erken evden çıkarken masanın üstünde senden bir mektup görmüş. Ama ne yazdığını bilmiyormuş, okumamış. Akşama Staza'dan öğrenirsin demişti. Gevezeliğim neler yazdırmıştır sana diye sıkılmıştım biraz. Akşam ikisini de sevinçli bulunca ferahladım. Ben okumadım yazdıklarını. İyi şeyler yazmış olacaksın. Hele bir yerinde kocasına teşekkür ediyormuşsun. Bu benim sana vermiş olduğum bilgiden ötürü olacak. Mutlu etti adamı. Gözleri her zamankinden daha çok parladı. İkisi de çok iyi insanlar. Staz'a gönderdiğin fotoğrafa çok uzun baktı. Biraz kendini zorlayarak gibi geldi bana. Ciddi ve hiç sesini çıkarmadan baktı fotoğrafına. Seni seyrederken güzelleşti bir an. Ama ben yorgundum, can sıkıcıydım, boştum, ilgisiz ve kovulmaya değer bir durumdaydım. Yatağım tütüyordu gözümde. Başka bir gün bütün ayrıntılarıyla anlatırım bu akşamı belki. Stazza'nın çizdiği, kocasının da açıklamasını yaptığı şemayı ekliyorum mektuba. Daha çok senin oda durumunu konuştuk. Bana her gün yazma demiştim dünkü mektubumda. Bugün de aynı şeyi istiyorum senden. Bu ikimiz için de daha iyi olur. Hem bugün daha iyi direniyorum bu isteğimde. Ama ne olursun Milena, sen kulak asma bana, yine her gün yaz bana, kısacık da olsa yaz. Bugünkü mektubundan daha da kısa olsa, iki satır ya da bir satır, bir sözcük olsun yaz Milena. Korkunç acılara boyun eylemek zorunda kalırım, tek sözcüğünden yoksun olursam. Frans Çarşamba Ne de olsa yürekli olmanın belli sonuçları var. Önce şuna cevap vereyim. Filozof ve psikanalizci... Otto Gross o kadar haksız değil anlaşılan, örneğin benim durumum uyuyor onun dediklerine, duygularımı, gücümü böylesine harcıyorum da yine ölmüyorum. Sonra şuna karşılık vereyim, geleceğini düşündüğüm yok, bilmiyorum çünkü, bildiğim şu, senden ayrı oldukça korkunun elindeyim, ona boyun eğiyorum, isteğinden daha çoğunu veriyorum, hem de hiç zorlanmadan, sevinçle kaptırmışım kendimi korkuya, onda tüketiyorum kendimi. Viyana'daki davranışımdan ötürü korku adına başa çakışmakta haklısın. Gerçekten de tuhaf. Korkunun manevi kurallarını duymuyorum ama gırtlağımı sıkan şeyi duyuyorum. O korkunç işte. Başıma gelmiş ve geleceklerin en korkuncu bu. İkimiz evli olabilirdik sen Viyana'da, ben de korkumla Prag'da. Yalnız sen değil, ben de boşuna bu bağı koparmağa çabalardık. Bak Milena, Viyana'da güvendiysen bana ama yüzde yüz güvenseydin attığın o adım kadar ki... Seni inandırmamıştı, bugün Viyana'da olmazdın artık. Her şeye rağmen, daha doğrusu her şeye rağmen diye bir şey olmazdı. Pırak da olurdun şimdi. Son mektubundaki nedenler de bir avuntu. Başka bir şey değil, haksız mıyım? Hemen gelseydin buraya ya da karar verseydin gelmeye, senin için bir ispat saymazdım bunu. İspat etmen gerekmez, yok. Gizli kapaklı şeyin ama kendim için bir ispatı olurdu bu. İşte bundan yoksunum şimdi. Zaman zaman bu da besliyor korkumu. Evet, daha da kötüsü, ben hani şu kurtarıcı kimsenin başaramayacağı bir işi senin Viyana'da kalmanı sağlıyorum. Durmadan ormana gözdağı veren fırtınaydı bu kopan. Ama iyiydi durumumuz. Başka türlü olamayacağına göre elden ne gelir? Yine bu gözdağlarının altında sürdürelim yaşamımızı. Küçük bayanın mektubuna neden sinirlendiğini anlayamadım. Seni birazcık olsun kıskandırmak da amacı. Başardığına göre. Bundan böyle arada bir kendim yazıp sana göndereceğim bu tür mektupları. Hem çok daha iyilerini yazarım. Geri çevirmeye de elin varmaz. Yalvarırım çalışmalarından söz et biraz da. Sesta, lipa, Kümen, politika. Bir şey daha diyecektim. Ama genç bir ozan geldiğine, Ne tuhaf biri. Gelince dosyalarımı anımsıyorum. Başka şeyi düşünemez oluyorum. Kaldıkları sürece. Yorgunum. Diyeceğimi de unuttum. Başımı dizlerine koysam, elini hissetsem saçlarımın üstünde ne iyi olurdu. Ölünceye kadar kalabilirdim öyle. Evet, şunu demek istiyordum. Mektubunda büyük bir gerçek var. Öteki gerçeklerin yanı sıra ne tuhaf bunun farkına varmayan sen mi olacaktın diyorsun. Yerden göğe kadar haklısın. Her şey pisti. Tiksinti veriyordu. Yalnız çamura batmaktı. Suçlu bir çocuk gibiydim önünde. Annesinin ayaklarına kapanmış... İki gözü iki çeşme ağlayarak özür diliyor. Bir daha yapmayacağına söz veriyor. Bütün bunlardan güçleniyor. Ya korkular? Tabii tabii diyor. Daha bir şey olmadı. Demek daha kurtulabilir. Telefonun çalmasıyla yerimden sıçradım. Müdür beni çağırıyormuş. Praga döndüğümden beri ilk kez çağrılıyorum. Bütün foyam çıkacak ortaya. On sekiz gündür elimi işe sürmedim. Yalnız sana yazdım. Senden gelen mektupları okudum. Pencereden dışarısını seyrettim. Ellerim mektup tuttu yalnız. Mektupları masaya bıraktım. Yine aldım. Sonra beni ziyarete gelenlerle çene çaldım. Başka hiçbir şey yapmadım. Ama yanına girdiğimde çok sevimliydi müdür. Gülümsüyordu. İşi ilgilendiren bir şeyler söyledi. Izinli gidiyormuş da hoşçakalın demek için çağırmış beni. Anlaşılmayacak kadar iyi bir insan bu adam. Ne var ki ben de fısıltı halinde işi bitirdiğimi yarın yazdırmaya başlayacağımı söylemiştim. Bu olayı sana Koruyucu meleğime yazmadan edemedim seni.